Gazeteler ne yazıyor Tif? Korkudan bakamadım Bob Şu eleştirmenler bir roman yazsa da görsek O elindeki ne diyor? E, fena şeyler değil Bir bakayım değil. şuna Aa, Hiç olmazsa kibar kibar yazıyorlar o da bir şey A Demek seni bir araba kibar kibar çiğnese ses <gülüyor> çıkarmayacaksın <gülüyor> Yok canım adam o kadar kötü yazmamış Öyleyse altındaki notu okumamışsın dinle <gülüyor> Bay Scott bugün adlı ikinci romanında ihtiyarlık, yalnızlık sorunlarına bir kez daha ele alıyor. Hı hı. Yazarın dilimizi bir kuyumcu gibi işlediğini inkar edemeyiz. Ah. Ama kitabın kahramanı olan hayata küskün yaşlı hukukçu... ...tavan arasında kendini asıncaya kadar insana baygınlık geliyor. <gülüyor> Bizce kitabın adını bugün değil, çıkmaz ayın son çarşambası koymak çok daha uygun olurdu. <gülüyor> Bob üzülme hayatım. Ha. Biliyorum hayal kırıklığına uğradın. Haksızlık ediyorlar. Yayın evi olarak bastığın kitapların her biri ayrı ayrı değerli şeyler. Bunu anlamaları gerek. Ya. Kendi hesabıma My House yayın evinin her zaman en seçkin kitapları basmasıyla övünüyorum. Sen de öyle yap. Eski karımın bir sözünü hiç unutmam Tif. Ne demişti? Gene böyle bir gündü çıkan eleştirileri okuyorduk. Dedi ki, deli misin sen? ...yüz binlerce insanın okuyamayacağı kadar iyi kitap basılır mı? Yalan değil. Eleştirmenlerin gözüne girmek için ya biyografi basacaksın... ...ya da açık saçık roman. <gülüyor> Einstein'in Gizli Aşkları diye bir kitap bassam peynir ekmek gibi gider. <gülüyor> Hele sevdiği kız çok genç olursa. <gülüyor> Eyvah, mutlaka bizim kitabın yazarıdır. Ee, i̇stersen ben cevap vereyim. Yok yok, gerek yok. Nasıl olsa yüz yüze geleceğiz. Alo? Aa, Howard nasılsın dostum? İyi misin? Ha, okudum okudum okumaz olur muyum? Doğrusunu istersen ben daha iyi bir şey bekliyordum. Ama birkaç işte kötü yazmamış. Dilimizi bir kuyumcu gibi işliyor falan gibi. Hmm. Ee, dergilerden yana çok ümitliyim. Bir kere ikinci baskı garanti. Sen ne diyorsun? Çıkan yazıları okudum tabii. Yok canım... Hay münasebetsiz. Hiç böylesini işitmedim. Ee, bana bak Hı? sinirlenme o kadar. Kimseye de bir şey söyleme. Bir kere herkes yazıları senin kadar ince eriyip sık da okumaz. Hı. Onun için şunu bunu okuyup da moralini bozma. Hadi canım hoşça kal. Üzme kendini. Bob, sen demin Merinin bir sözünden bahsettin. Ee, ne olmuş bahsettim sen? Hiç. Eski karının adını ilk kez anıyorsun da. Daha önce hiç konuşmadık mı ondan? Hayır. Bir kere bile adını anmadın. Demek söyleyecek bir şey yokmuş. İh, bu Oscar'da nerede kaldı vergi işlerim iyiden iyi Arap saçına döndü diye ne kadar üzüldüğümü biliyordu. Ah hayatım ne olursun söyle. Nasıl bir kadındı Mary? Aa sana bir şey aldım. Az kalsın unutuyordum. <gülüyor> ne aldın? Aa sevgililer gününde sevgilime en iyisinden bir kutu şekerleme. Aa! Bak. <gülüyor> Aa niye mucibliyorsun onları böyle tek tek? Kaymaklı sanırsın, ısırsın, içinden takır takır fındık çıkar. İyisi mi içinde ne olduğunu bileyim de dişimi kırmayayım. <gülüyor> ya. Ya Bunların her biri 200 kalori Demek en çok 3 tane yiyebilirim <gülüyor> Onun için sevdiklerimi seçiyorum <gülüyor> Pratik kadın dediğin de böyle olur <gülüyor> Çok mu pratiyim Bob Bana herkes bu yüzden takılıyor Geçen yaz Florida'ya giderken Güneş yanığı lambamı götürünce arkadaşlar alay etti Ama tam beş gün yağmur yağınca Dönüşte hepsi bembeyazdı Yalnız ben çikolata gibi yanmıştım <gülüyor> <gülüyor> Hayatım senin gibisini mumla arasam bulamam Ne dün ne bugün ne de yarın <gülüyor> Kapı açıktı girebilir mi? Aa Oscar gel gel Hayatım seni Oscar sonra tanıştırayım. Hmm. 40 yıldır arkadaşımdır. Şimdi de akıl hocam daha doğrusu mali müşavirim. <gülüyor> Memnun oldum. <gülüyor> Bayan Tiffany Richards şanlım. Önümüzdeki ay evleniyoruz. Kutlarım vergiden indirim yaparız. <gülüyor> Aa, Bob kendine mali müşavir bulduğuna sevinmedim dersem yalan olur. Teşekkür ederim. Arkadaşın her şeyi yoluna koyar merak etme. Sizde zafiyet var galiba yüzünüzden belli. Yok canım. E, doktorlar on kilo vermelisin diyorlar. Şişmanlık başka, zafiyet başka. İnanmıyorsanız kulaklarınıza bakın aynada. Ne var kulaklarımda? Şey, biraz kepçedir ama. Hmm, renksiz, kansız, bembeyaz. Ellerinizi gösterir misiniz? E, bu buyurun. Bakın. Tırnaklarınız renksiz. Sağlam insanın kulak memeleri, tırnak uçları pembedir. Ya dili? Yeni kesilmiş taze sığır eti gibi kanlı kanlı olmalı. Çıkaramak istemem İstemem istemem ona da bir kusur bulursunuz. <gülüyor> Siz bilirsiniz Bay Oscar. Şimdi biraz kokteyl getireyim de deneyin. Bunlar sana deli saçması gibi geliyor değil mi? Nereden bildin? Başlangıçta ben de öyle düşünüyordum. Sonra denedim. Faydasını gördüm inandım. ...doğrusunu istersen şımartılma hoşuma gidiyor. Keyfine bak öyleyse. Aa, ayrıca kulakların bayağı güzelleşmiş senin. <gülüyor> hmm, şimdi biraz çalışsak nasıl olur? <gülüyor> Çok iyi olur. Bilemezsin ne kadar bunu aldım. Zaten nafaka dövmeye başladığımdan beri işler sarpa sardı. Üstelik şimdi de başıma bir vergi işi çıktı. Ne yapacağımı bende de şaşırdım. Yayın eve olarak yeni bastığım kitap için... ...bugün gazetede çıkanları okudun değil mi? Bunda da iş yok. Ama ne yapıp yapıp bir çare bulmalıyız. Laf değil yakında yeniden evleniyorum. Bir şeyler yapmaya çalışacağız Her şeyden önce durumum nedir Kaç param var ne kadar harcıyorum Borçlu muyum alacaklı mıyım değil mi e, Nerelerden kısıntı yapabilirim Onları anlamak istiyorum Oscar Haklısın ben kafamda bir şeyler tasarladım ama bir de senin dosyalarını göreyim. Ha, sağ, ol. sağ ol, hafta sonunu feda edip benim için buralara kadar geldin. Doğrusunu istersen bu mendebur işi üzerine alacağını hiç ummuyordum. Neden? Neden olur mu? Boşanma davasında sana vekalet vereyim dedim hiç yanaşmadım. Yanaşmam tabii. Sen ne kadar dostumsan ayrılmış olsanız bile meri de o kadar dostum. Üstelik boşanacağınızı beklemiyordum. Renkli reklam resimlerindeki mutlu ailelere benziyordunuz. Ağzı kulaklarına varıncaya kadar sırıtan suratlı bir çift. Tamam, tamam, tamam, tamam. Ne oldu Bob? Hiç hiç birbirimizi severken severken bir de baktık sevmez olmuşuz. Başlangıçta akşam eve dönersin karın kendi pijamalarını bulamadığı için seninkilerini giymiştir. Ah dersin ne ne kadar tatlı Ele kollarını paçalarını sıvamak nasıl da yakışmış. Ama aradan zaman geçer bir gün gene eve dönersin karın gene senin pijamalarına musallat olmuş bu sefer dişlerini sıkmaya başlarsın. Ah, artık sıktın ama dersin İlle pijama giyeceksen alsana bir tane de kendine. Ne diye söylüyorum bunları sanki? <gülüyor> ben de bilmiyorum. Doğrusunu istersen Meri ile dürüstlüğü için... ...aklından geçeni dobra dobra söylediği için evlendim. Sonra bilmiyorum. neden ayrıldın? Aklından geçeni dobra dobra söylediği için. İnanmam. <gülüyor> ama artık düşünmüyorum onu. Sadece biliyorum ki Meri bu dünyada yaşıyor. Tıpkı yanan sigarasını bir yere bıraktığını bilen... ...ama nerede bıraktığını hatırlamayan bir insan gibi. En son ne zaman gördün onu? Ee, 8-9 ay oluyor. Öyleyse hazır ol. Biraz sonra gene göreceksin. Aa, daha neler? Dinle Bob. Mary'i telefonla aradım. Bugün öğleden sonra... ...buraya gelmesini rica ettim. Senin iyiliğin için. Neden yapıyorsun böyle şeyler Oscar? Neden mi? Anlatayım bak. Aşağı yukarı 5000 bin dolar tutarında... ...iptal edilmiş çekim var. Kime niçin verildiğini... ...bilmiyorum. Bir kısmını Mary imzalamış. Belki senin kadar unutkan değildir de... ...hatırlar diye düşündüm. Ne yapıp yapıp... ...vergi borcunu indirmek isteyen sen değil miydin? Ee, şey... ...yo yo bugün olmaz. Vaktim yok. On dakika sonra biriyle buluşacağım. Nerede buluşacaksın? Ee, burada. Dirk Wilson'la... Hatırladın mı? Aa, şu sinema ateşti. Ha, tamam tamam beraber askerlik yaptık. Deniz kuvvetlerine vermişlerdi bizi. O zamandan beri tanışırız. Şimdi o da bu apartmana taşındı. Demek eski deniz kurtları buluşuyor. <gülüyor> ne güzel kim bilir birbirinize ne o hikayeler anlatırsınız. Eh, bilemedin. Delikanlı bir kitap yazmış. Kitap mı yazmış? E, affedersin yanlış söyledim. Tam 318 sayfalık gramer yanlış yapmış. <gülüyor> Bakalım. Portakal ağaçları altında. Adı fena değil. Çanım olabilir ama bize uymaz. Yani yayınlamayacak mısın? Yayınlayamam tabii. Kitap diye basmam bunları. Aksi gibi çocukla yüz yüze gelmekten de çekiniyorum. Kırmadan, gücendirmeden tabii... ...tatlı tatlı yayınlayamayacağım demenin... ...bir kolayını bulsam. İster tatlı tatlı ister acı acı. Nasıl söylersen söyle ama kısa kes Bob. Meri ile ben çalışma odamda bekleriniz. Meri mi dedin? Ay onun geleceğini unutmuştum. Aman sakın yalnız bırakma bizi anladın mı? <gülüyor> topu topu 55 kilo canım zavallıcık. Ben kilosundan değil çenesinden korkuyorum. <gülüyor> Heh, bu düzeltmeleri ne zaman bitiricim? Pazartesi matbaaya göndermem gerek. Bitirirsin bitirirsin merak etme. Ay, kusura bakmayın, biraz geciktim. Ee... Bu senin bu. Sağ ol hayatım. Bu da sizin. E, can... Tatmazsanız gücenirim Zorlama çocuğu. Ha, peki, peki. Hadi sevgilim. Şimdi yeni aldığın güzel şapkanı başına geçir ve kalk git buradan Aa, Bize gitmiyor muyuz babam bekliyor Yine ee, gideriz yine gideriz beş buçukta gelir seni alırım Aa yo yo altıda ee, Niçin şimdi başından savıyorsun beni Benim gibi cana yakın şirin sevimli bir adam bir şey istedi mi kimse hayır diyemez de ondan Şimdi anladım O ünlü film yıldızı gelecek görür görmez boynuna sarılırım diye korkuyorsun Daha neler daha neler <gülüyor> Bak tip sevgilim birazdan eski karım gelecek de benim marifetim. Vergi işinde bize yardımı olur. Hatırlayamadığımız ödemelerde bize bilgi verir diye düşündüm. İyi etmişsiniz. Çok sevindim. Meri ile ne zamandır tanışmak istiyordum. Ha, tanışamazsınız. Tanışırız. Şekerim sen sözden anlayan aklı başında bir insansın. Sakın değişeyim deme. Bazen senden korkuyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Eski karın sana ne yaptı ki adını anlıyorsun? Şurada şu evde beş yıl yaşamış zavallı. Sen size hiç yaşamamış gibi yapıyorsun. Bırak şimdi. Sahi söylüyorum. Yakışmıyor sana. Peki peki. Eski karımı merak ediyorsun öyle mi anlatayım. Hmm. Dokuz numara çorap giyer, saçını yıkadıktan sonra bir ayla çalkalar. Bunları ee... rahatça konuşalım istiyorum. Mary senin gömleklerine hangi gömlekçiye gönderirdi dediğim zaman şaşırma. <gülüyor> Tiff sevgilim hadi bırakalım bu saçmalıkları. Hayır. John Fontaine'e benzemeye niyetim yok. Aa, o da ne demek? Rebecca filmini hatırlamadın mı ee? Gece gündüz kocasının ilk karısını düşünür Uzun siyah saçlı kadının hayalini merdiven başında görür gibi olurdu Unuttun mu Gümüş saplı fırçanın üstünde kazılı harfleri gördükçe nasıl ürperirdi İlk gümüş fırçası Mary plastik fırça kullanır Üstelik çantaya girsin diye onun da sapını kırar. Saçına gelince öyle arkasından sallandırmazdı, topuz yapardı. Sevgilim, sevgilim ne olursun vazgeç bu sorgudan. Mary ile tanışmam için bir sebep daha var. Babamın dediği doğruysa birbirimize benzeyen taraflarımız olmalı. Babam derdi ki erkekler hep aynı yanlışları tekrarlar. Bunu anlamadım. Hmm. Babamın boşanmış bazı arkadaşları var. Örneğin Howard uh, Paper'ı ele alalım. E, birinci karısından boşandığı zaman herkes... ...ah zavallı neler çekti, yeryüzünde cehennem hayatı yaşadı dedi. Ee? Derken ikinci karısıyla evlendi. Gene o insanlar oh dediler tam kendine göre bir kadın buldu. Oysa ikincisinin birincisinden hiç farkı yoktu. Onun gibi konuşuyor, onun gibi giyiniyordu. İnanmazsın yüzü bile birinci karısına benziyordu. Sonra üçüncü karısıyla anladım, evlendi. Anladım, anladım, anladım. A Tif bak. Bak, yemin ederim ki ne huyun ne suyun ne suratın ne de konuşman eski karın Mary'i uzaktan yakından andırmıyor İyi mi sence? İyi de söz mü? Tanrının en büyük lütfu Ya işte böyle Mary her dakika tüylerimi diken diken ederdi Sen okşuyorsun Biriniz iğneli fıçı ötekiniz ipek yorgan Aa, Çok şükür kırk yılda bir doğru bir şey söyledin ee, Sırası gelmişken bir şey daha sorabilir miyim? Hmm, sor Nerede tanıştınız? Kim tanıştırdı sizi? Kimse tanıştırmadı. Yani siz mi tanıştınız? Onun gibi bir şey. Bastığımız kitaplardan birini tiyatroya uygulamışlardı. İster istemez açılış gecesine gittim. Berbat, feci bir şeydi. İkinci perdenin sonunda dışarı çıktık. Kimse de ağzını açacak hal kalmamıştı. Söyleyecek şey yoktu zaten. Derken bir köşede kendi başına sigara içen spor giyimli bir kız birdenbire konuştu. Hiç olmazsa başından sonuna kadar berbat o da marifet dedi. Güldüm konuşmaya başladık. Sonra içeri girip ne yapacağız gidip bir şeyler içelim dedin. Gördün mü anlatmama gerek yok sen daha iyi biliyorsun. <gülüyor> ne olur devam et Bob. Arkadaşlığınız nasıl gelişti ne kadar sürdü? Hadi, hadi giy mantonu çık vakit kazanmak için gevezelik etme. <gülüyor> o gece ne yaptığınızı anlatmazsan buradan bir yere gitmem. Peki peki. Biraz dolaştık bir şeyler içtik sonra evine bırakmak için birlikte bir taksiye bindik inerken elini kapıya sıkıştırdı Aa. önce bir şey değilmiş gibi yaptı biraz gevezelik ettik sonra birdenbire ağlamaya başladı o zaman parmaklarına baktım iki tırnağı kopmuştu Ay ne soğuk bir ilk gece Demedim mi sana lafına bile değmez Biliyorum kabahat bende durmadan kurcaladım Sonra çok ağladı mı? Ne o gece ne de başka bir zaman berinin bir daha ağladığını hiç görmedim. Aa, o da mı kabahat? Erkekler ağlayan kadından hoşlanmaz bilirim. <gülüyor> İnanma. Kadın kısmı altı ayda bir azıcık gözyaşı dökmeli. Hem yaraşır hem sinirlerine iyi gelir. Bu ee, burada yalnızca Şubat, Mart, Nisan ayı gelirleri yazılı. Bütün kazancım bu mu? <gülüyor> Korkarım öyle. Aa, kapıya sen bak Oscar. <gülüyor> Sen de benimle geldi. hadi. E, ne olur bırak tanışayım. İki dakika sonra giderim hadi, söz. Hadi yürü yürü mutfak kapısından çıkarız. Ben sana aşağıda taksi bulurum. E, nedir bu telaşın anlamıyorum. Hadi gidiyoruz hadi. On sayıp açıyorum. Ay, i̇tme itme itmediyorum çok kabası. Üstelik kaçığım deliyim münasebetsizim terbiyesizim tamam mı? Hadi git şimdi hadi git. ...arkası yarın. da özlemişim seni? Ee, şey, şey nerede? Şimdi gelir, şey, şeye gitti. Dur bakayım, dur bakayım. Ne oldu sana? Aman yara, bu ne güzellik. Çevendin mi? <gülüyor> Beğenmek de laf mı? Tek kelimeyle harika. Anlat, ne yaptın da bu kadar güzelleştin? Ah. E, boşanmak ne bileyim trafik kazası gibi bir şey Ölmez sağ kalırsan sağına soluna önüne arkana bakmayı öğreniyorsun Ben de önümdeki aynaya baktım Bir de gördüm ki daha 26 yaşındayım Hep spor giyiniyorum dudağımı bile boyamıyorum Eskiden boyamaz mıydın hiç farkında değilim e, Nerede kaldı bizimki <gülüyor> Dur dur acele etme Heyecanlı mısın Bir münasebet aman dokuz aydır görmedim Beş dakika daha görmesem kıyamet kopmaz Üstelik seninle konuşacak bir sürü lafımız var değil mi ya Karın nasıl? Hastanede üst üste üç ameliyat Aa, geçirdi. Çok iyi. Ya birodaki arkadaşlar? Ne dediğimi dinlemiyorsun ki. Aklım başka yerde. Ay, haklısın dinlemiyorum. Sinirliyim. Gelmemeliyim. Meri, yoksa hala. Halası malası yok. Eski bir hatırayı kurtarmak için kaza yerine gelenlerden değilim. Darılma düşünemedim. Neyse boşver. Üstelik öyle dertli dertli bakma benim yüzüme. Ölmedik daha yaşıyoruz. Ooo. Sen miydin? Ya nasıl olduysa yolu biliyormuş, kimseye sormadan bulmuş. Ee, ben kendime mutfaktan ee, bir. Asker. Günaydın. Çok değişmişsin. Bambaşka bir insan olmuşsun. Nasılsın demişim? İyisin belli. Ya sen? Ha, dizindeki ağrılar geçti mi? Hmm, sözümü geri aldım Mary. Hiç değişmemişsin. <gülüyor> Fransızların bir sözü vardır. Ne kadar değişirsen o kadar aynı kalırsın derler. Geldiğin için teşekkürler. Pek gönüllü olmadı herhalde. Yo, hiç de değil. Kaç zamandır gelmek istiyordum. Bir kere saksılarımı merak ediyordum. Sahi kuşkombazlara su veriyor musun? Balkona çıkarıyor musun onları sonra? Tabii tabii tabii. Oscar sana söyledi değil mi? Benim o yani bizim şu son iki yıllık vergi borcu mesele... Benden sana öğüt. Maliyeden hiçbir şey saklama. Sana şaka geliyor ama ne yapıp yapıp bu işi yoluna koymam gerek. 15 gün sonra evleniyorum. Sahi mi? Biliyorsun sanıyordum. Oscar söylemedi mi? Ah, söylemez olur mu? Söyledi tabii ama unutmuşum. Neyse tebrik ederim. Ben tanıyor muyum? Hayır. Ya sen? Adı Tiffany Richards. Tiffany? gözümün önüne geldi. Ki var bir kız. Mektup kağıdı bile vizon rengi. Alay etme. Alay etme. Ne yaptığını, ne istediğini bilen aklı başında güzel bir kız. Yok canım. Sen böyle söyleyince biz bütün merak ettim. İnsanın damarına basmadan rahat edemezsin. Geleli 5 dakika oldu olmadı hemen. Oscar! Oscar! Ne halt ediyorsun orada? Geliyorum. <gülüyor> Geldim. Hemen çalışmaya başlayalım mı? Olur mu Oscar? Olur, olur. olur. Ameri sen daha Philadelphia'ya döneceksin değil mi? Yo, yo, bana bakma. Bu gece nasıl olsa şehirde kalıyorum. Heh. Öyleyse şu çekleri gözden geçir bakayım. Ee, Kimden ne için verildiğini hatırlamaya çalış. Çoğunda kendi imzam var. Eyvah, nasıl çıkarım bunların içinden? Merak etme, birer birer aklıma gelir. Anlıyorsun değil mi? Hepsinden önce vergiden düşebileceğimiz ödemeler var mı yok mu? Onu araştırıyoruz. Hı hı. el Armstrong, 78 dolar. <gülüyor> El Armstrong diye bir kişi biliyorum. Trompetçi Louis Armstrong. Onu da tanımam. Ay aman ne komik. <gülüyor> <gülüyor> Burada dişçi yazılı. Canım sana söyledim ya Oscar. Benim dişçimin adı Sidney Benny. Dişçi, dişçi. Di Aa buldum. Hani o Boston'daki adam. Hangi Boston'daki adam? Unuttun mu? Hani Boston'da alt katta merdivenle inilir bir lokanta vardı. Hep oraya giderdik. Ee? E, bir gün yemek yerken ağzına bir taş geldi. <gülüyor> <gülüyor> Pirincin taşı sandık Oysa dolgun düşmüş Tamam tamam tamam <gülüyor> e Günlerden pazardı Dişçi bulacağız diye dört döndük Sonunda El Armstrong diye bir adam bulabildik <gülüyor> Tamam anladık tamam aa, Aklıma gelmişken sorayım Dolgun nasıl Teşekkür ederim ya senin dolgun Gelelim bayan Connors'a 300 dolar 300 dolar <gülüyor> bayan Connors Yok çıkaramadım aa, aa, Onu da mı unuttun Ömrün oldukça unutmazsın sanıyordum Zavallı Connors'la zavallı balıkları Ay şimdi şimdi hatırladım mı aman Rabbi o ne korkunç hatta sonuydu <gülüyor> ee, Anlatın da biz de bilelim ee, Irving adında genç bir İngiliz eleştirmeni vardı hatırladın mı? <gülüyor> öfkeli gençlerden hmm, mi? Biz tanıdığımız zaman sadece öfkeli gençlerdendi Shakespeare'i yerin dibine batırıp çıkaran yazılar yazardı Biz de günün birinde bir kitabını basarız diye iyi geçinmeye çalışıyorduk Burada yatıp kalkıyordu bir gün bayan Connors'lara yemeğe çağrıldık onu da götürdük Götürmez olsaydık Bayan Connors'ların Greenwich'teki evini bilir misiniz? Ya hayır Saray gibi bir yer bizimki bu kadar zenginliğe alışık olmadığı için önce iyice afalladı 15 dakika sonra da ev sahibine söylemediği lafı bırakmadı Zavallıların ne cahilliği kaldı ne zevksizliği sesinden tutup kapı dışarı edemediniz Yapmak mi? Yapmak istedik ama ayaktır etti Gitmem de gitmem bu adamlar hakkında kitap yazıcıyım diye tutturdu o sırada ben de bir köşeye çekilmiş sızsa da kurtulsak diye dua ediyordum. <gülüyor> Nitekim sızdı. Daha doğrusu kütük gibi yere yuvarlandı. Biz de oh dedik. Niye o zaman karga tulumba bir arabaya atıp başımızdan def etmedik onu sanki Bob? Unuttun mu bayan Connors acıdı yoksa yazı odasına yatırıp yatırın diye ısrar ediyordu bize. Ah! Hatırladın mı? Ah <gülüyor> ha. ...o kadife kanepe... Ya. <gülüyor> ...evet... ...yasa odasındaki o kadife kanepeye yatırdık... ...üstüne bir paltı örtüp çıktık... ...bir ara kendine gelmiş... ...nasılsa bir sigara bulup yakmış... ...derken sigarayla kanepeyi tutuşturmaz mı... <gülüyor> ...düpedüz yangın çıkarmış... ...fark edince yerinden fırlamış. Orada duran koskoca akvaryumu kaptığı gibi... ...kalepenin üstüne boca etmiş. <gülüyor> Yangın sönmüş, üstelik ondan sonra tekrarsızmış. <gülüyor> <gülüyor> İç, i̇çeri girdiğimizde bir de baktık... ...horul horul uyuyor. Her taraf su cam kırığı içinde. Ölü balıklar etrafa saçılmış. <gülüyor> Balıklayıp geçme. Her biri ta hayetilerden özene bezene getirilmiş... Ya. ...cins şeyler. Ya ya. Ayrı ayrı isimleri var. A aile dostu gibi. <gülüyor> Peki ya şu 300 dolar? İşte sonunda Bayan Connors'u zorla ikna edebildik... ...diştiyse kanepeyi biz tamir edelim diye. İşte bu 300 dolar, o 300 dolar. Yani kanepenin tamir masrafı. <gülüyor> Güzel. Aa, dönüşte sarhoş eleştirmeni Long Island'daki akrabasına bırakmak için... ...tuttuğumuz taksi parasını da unutmayın. 15 dolar. 15 dolar. Aa, Şu treni kaçırıp o berbat otele gittiğimiz geceydi. Değil mi o gece? Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> yo, yo, yo. Böyle çalışılmaz. Ayrıntıya gerek yok. Kime niçin verdiğimizi bilelim yeter. Verin bakalım şu çekleri. İçeri gireyim de hatırlayabildiklerimi işaretleyeyim. Ne dersin Bob? Çok güzelleşmiş değil mi? Öyle Milyon versen işini bulamazsın Beş bin dolar nafaka verdim yetmiyor mu? Daha önce gözünü açsaydın da işi bu hale getirmeseydin de. Bob bak aktör arkadaşın geldi Dörk yani hoş geldin yani. Nasılsın? Ne iyi ettin de geldin. Görüşmeyeli kaç yıl oldu? Ee, en az beş yıl oldu galiba. E, Dörk arkadaşım Oscar'la tanışıyor musunuz? Hı, tanıştık. <gülüyor> Biliyor musun Oscar? Dörk bu işlerde çok tecrübelidir. Hı. Adamını bulmuşken akıl danışalım. E, Dörk bildiğime göre sen dört beş kere evlendin. Kuzum nasıl kalktın bu kadar masrafın altında? Topu topu üç kere evlendim canım. Dördü beşi nereden çıkardın? Üstelik birinci karımla iki defa evlendim. Senin anlayacağın başımdan üç nikah geçti. Ama sadece iki kadın değişti. Ha, şimdi ne yapıyorsun? İkisine de nafaka mı veriyorsun? Hayır ikinci karın başkasıyla evlendi Aman ne iyi ya birincisi? Benden alacağı nafakaya ihtiyacı olmadığını söyledi ah, ah, Gördün mü şanslı adamı. Ee, siz iş konuşacaktınız değil mi? Ben de gidip aritmetik ödevlerimi yapayım Yapmazsam öğretmenim kızar <gülüyor> <gülüyor> ee, Hadi bakalım ne söyleyeceksen söyle ee, Dostum seni çok iyi gördüm Hep böyle genç kalmak için ne yapıyorsun? <gülüyor> Orasını hiç sorma Yıllar yılı genç kalmaktan yaşlandım Üstelik bu iş gün geçtikçe daha da güçleşiyor. Her gece on saat uyuyamazsam yüzümü yakın plan çekemiyorlar. Kuru sandviç gene kilo alıyorum. Ya. Ne sandviçi? İki aspirinle bile şişmanlıyorum. Ee, gülü seven dikenine katlanır. Ha, orası öyle ama insan bu arada tuhaf tuhaf huylar ediniyor. Orta yaşlı aktörler bir an yalnız kalsalar hemen çiklet çiğnemeye başlarlar. Aa, neden o? Çene kaslarını güçlendirmek için. <gülüyor> Hayatta en çok ne istiyorsun deseler ne cevap veririm biliyor musun? Çifte çeneli olmak. Bu kitabı da onun için yazdım zaten. Evet anlıyorum. Daha doğrusu şey... Okudun mu? Eh, okumaz olur muyum? Eh, açık konuşabilir miyim? Hep böyle derler. Açık konuşabilir miyim? Hayır konuşamazsın desem ne olacak? Kitabı benden başka okuyan oldu mu? Senden başka kitapçı tanımıyorum ki. Onun için soru buraya getirdim. Darılma, güzel mi ama kitap denemez böylesine. Üslubunu bir yana bırakalım. Hayır, bırakmayalım. Nesi varmış üslubunun? Şey, yani nasıl diyeyim? Berbat mı diyeceksin? Hayır ama alışa geldiğimiz bir yazı çeşidi değil. Ona bakarsan noktalanmamış bile. Sanki yazmışsın, yazmışsın, yazmışsın. ...yorulunca bir virgül koymuşsun. Efendim? Hadi bunun çaresine bakalım diyelim ama... ...gel gelelim özü yok. Gazetelerdeki dedikodu sütunu gibi... ...ondan ona atlıyor. İpe uca gelmiyor yani. Anlaşıldı anlaşıldı basmayacaksın. Peki başka kimi tavsiye <gülüyor> edersin? E, bir iki küçük yayınevi var ama... Yok öyle uyduruk şey istemem. Bir kitap kaça çıkar sen onu söyle. E, formasına, baskı adetine, reklam masraflarına bağlı. İlk baskısı on iki bin diyelim. Kaç para ister? Eee... Şöyle böyle sekiz, dokuz bin dolar. Şimdi sana on sekiz bin dolarlık bir çek versem basar mısın? Bu kitabın basılmasını neden bu kadar istiyorsun anlamıyorum. Para kazanmak için olmadığı belli. <gülüyor> Para mı dedin? Apartmanlarımın sayısını ben bile unuttum. O kadar parayı har parman savursam yüz senede bitiremem. E, öyleyse neden? Belki gününç bulacaksın ama koskoca yıldız oldum, oyuncu olamadım. On yıldır gerçek bir sanat filmi çevireyim diye çırpınıp duruyorum. Ne gezer. ...para getiriyor diye evirip çevirip aynı rolleri oynatıyorlar. E, sence Yıldız'ın söndü mü artık? Anlaşmama bakarsan daha iki filmim var. Ama bu sefer New York'a gelirken onlar da ben de anladık. Fareler batan gemiyi değil, batan gemi fareleri terk ediyor. Edebiyat merakın nereden çıktı? Benim ajanın aklı. Reklamdır diyor. Sahibi bir de bakarsın büyük dergilerden biri satın almış basıyor. Her sayısında birbirinden daha derin düşünceli pos poz resimlerim. Yapımcılar tetikte zaten. Merhaba. Ee, tanıştırayım. Eski karım Mary McCallie. Ben sizi tanıyorum. Dirk Winston değil mi? Ama hmm. asıl adınız Winston Crote. Nereden Dirk biliyorsunuz? Dirk'ün tersinden okunuşu. Şaştım doğrusu. <gülüyor> Bunun gibi daha neler ne lüzumsuz şeyler öğrenmişimdir ben. Kanadalı beşizlerin beşinin de adı nedir? Amazon nehrinin genişliği ne kadardır? <gülüyor> Üçüncü Napolyon nerede doğmuştur? Hep bana sorun. Zannederim bir kitap yazdınız. Bob'la konuşuncaya kadar ben de öyle sanıyordum. Hmm, baba bakmayın. O kimseye benzemez. Genç yaşta Madame Bovary'i okumuş... ...o gün bugün satış ekoru yapan kitaplara alerjisi var. Sahi mi? Canım değil tabii. Öyle öyle. Nereden çıkarıyorsun bunları? Doğru olmadığını sen de biliyorsun. Bence Emerson'un hakkı var. Emerson der ki insan bir kitabı çıktıktan en az bir yıl sonra okumalı. Ben de bir yıl sonra okunacak bir kitap basmak istiyorum. İse şimdi geliyorum... Oscar'ın bir şeye ihtiyacı olabilir Filmlerinizi çok beğenirdim Hepsini göremedim tabi annem bırakmazdı <gülüyor> Ben de göremedim ajanım bırakmazdı Bob sizin için eski karım dedi doğru mu? Evet Ama ne? Neden? Sizi yemeğe davet edebilirim de ondan ah. İster misiniz bu gece beraber çıkalım? Bilmem ki Ne demek bilmem yoksa Periz'de misiniz? Yok değil e, ama yeni tanıştık Hiç olmazsa şöyle beş dakika konuşsak hem içkiyle başım hoş değildir sonra... Ee, ne olursunuz hayır demeyin Öyle olsun kabul Gelip buradan alırsınız beni değil mi? Memnuniyetle kaçta? Ee, yarım saat sonra iyi mi? Çok iyi ee, Şey burada Bob'la birlikte oturmuyorsunuz değil mi? Yok hayır iş için geldim <gülüyor> İyi öyleyse Bob ben gidiyorum Şehirler arası bir telefonum var sonra görüşürüz Her şey için teşekkürler Yarım saat sonra geliyorum Mary Güle güle Dirk Güle güle. Arkası yarın. Biliyor musun? Düşündüm düşündüm. Belli. Yüzünde bir değişiklik var. Kuzum, espri yapmadan iki dakika duramaz mısın sen? Çalışırım. Ee, i̇yi edersin. Önemli bir şey sormak istiyorum. Böyle yaylım ateşi gibi zevzeklik edersen soramam. İnan ki zevzeklik edecek halim yok. Söyle bakalım, nedir istediğin? Biliyorsun yakında evleniyorum. Biliyorum. Tiffany bugün bana tuhaf bir şey söyledi. Deminden beri onu düşünüyorum. Sahi mi? Tam tekrarlayamayacağım ama... ...sanki insan hep aynı hataları tekrarlar demek istiyordu. Bu laf bana çok dokundu. Senin anlayacağın bu seferki evliliği yürütmek istiyorum. Daha doğrusu yürütmem gerek. Ne senin hesabına ne kendi hesabıma söyleyecek bir şey göremiyorum. Sen bu seferki evliliğinde daha mutlu olmak istiyorsun. Eh, ben de sana bol şans diliyorum. Başka ne denir? Kusurlarımı söyle. Seninle bozuştuğumuz zaman günlerce hep içtim. Kendimi temize çıkardım. Bütün kabahati sende buldum. Bugün de öyle mi düşünüyorsun? E, hayır. Banyodaki bu güdülere varıncaya kadar bütün izlerini ortadan kaldırdıktan sonra sinirlerim yavaş yavaş yatıştı. O zaman anladım ki suçun yarısı sendiyse yarısı da bende. Yarısı sendeyse yarısı da bendeymiş. Suç dediğin bir dilim ekmek gibi ortadan bölünür mü sanıyorsun? Bilmiyorum, bilmiyorum ama insan isterse uğradığı başarısızlıklardan ders alabilir. Anladım. Evlilikte mutluluğun reçetesini istiyorsun. Ne o kadar duygusuzum ne de o kadar aptal. Biliyorum bu bu, bu seferde bir sürü yanlış yapacağım ama hiç olmazsa aynı yanlışları yapmamam gerek. Onun için sana danışmak istedim. Gazetelerdeki gönül postasına yazsana. Hmm. Çok affedersin. Sözüm ona tövbeliydim, çenemi tutacaktım. Ama ne yapayım sen de olmayacak şeyler istiyorsun. Evet olmayacak şeyler istiyorsun. Ee, Sözünde durur, vaktinde gelir, verilen işi yapar deyip iyi hal kağıdı veremem ya... Üf, Bob, akla mantığa uymayan şeyleri illa akılla mantıkla çözmeye kalkarsın. Sen böylesin işte, yalan mı? Belki. Ne diyeyim? Hangi kusurlarını söyleyeyim? Ne bileyim ben, terliklerini hep ortada bırakırdım. Gazeteleri, mecmuaları yırtar atardım. Otomobilde benimle konuşmazdın. A -a -a, kim demiş, bal gibi konuşurdum. Ama benimle değil, trafik lambalarıyla. Hadi. Hadi yansana ne duruyorsun hadi yeşil yeşil yeşil Otomobil kullanırken başka şey düşünülmez Ya o akıl hocalığın Hem de kasıla kasıla Sakın et yağlı olmasın Sakın reçelin kapağını açık bırakma Sakın sigaranı söndürmeyi unutma Dişlerin. E yalan mı bir gün sigaranı söndürdüğünü görmedim ki E sen de buzdolabındaki Buz kalıplarını boş bırakırdın Bir gün bile içine su doldurduğunu görmedim Heh, Buz kalıbı bula bula onu buldu Seninkilerin yanında benimki solda sıfır kalır Yok canım, unuttun galiba. Evden çıkıp giden ben değildim, sendin. Olabilir. Neden olabiliyormuş? İnsan gece yarısı yatağından kalkar, kapıyı vurup çeker gider mi? Üstelik sebebini bile bilmiyorum. Bal gibi biliyorsun. Nereden bileceğim? Durup dururken yataktan fırladın, e, dolapları, çekmeceleri açtın, gömlek falan ne buldunsa bavula tıktın, aldın başını gittin. ...ki kalırdım ama o gün ters bir günümdü. Son çıkardığımız kitap iyi karşılanmamış... ...aylarca peşinden koştuğumuz bir işi kaçırmıştık. Üstelik patronla da dalaşmıştık. Onun için senden daha çok yakınlık bekliyordum. Ben artık gitsem iyi olur. Aa, ama saat sekizde beni buradan arayacaklardı. Onun için beş on dakika daha kalabilirim. Kal öyleyse. Banyoya geçebilir miyim? Üstümü değişmek istiyorum. Oscar! ...beni telefonla ararlarsa sen cevap ver... Hı hı. ...bu gece için otelden yer ayırmalarını istemişim... Aferin. ...sinirlenme bok... ...hesapları gözden geçirdim... ...şimdi konuşacaklarımız çok önemli... ...büyük bütçe nutkuna hazırım... ...dinliyor musun? Vergi işi ne oldu sen ondan haber ver... ...gelir vergisi şubesindeki adamla konuşmadan bir şey söyleyemem... ...bana kalırsa 800 yüzde bin arasını geçmez... Ee, bak işte buna aklım yattı... ...az önce para durumum nedir diye soruyordun... ...sana kesin bir cevap verebilmek için birkaç şeyi bilmem gerekir. Soru bir. Nişanlın Tiffany'nin ailesi zengin mi? A-a. çıkar? Her kocanın görevi karısına bakmaktır bu. Öyle değil mi? Sen karına bakamazsın. Hele hesap defteri diye elime tutuşturduğun o yürekler acısı rakamlar doğru ise ...kendi kendini bile geçindiremezsin. Şaka ediyorsun. Ediyorsam gülsene. Bana bak. Bu sözlerle aklın sıra beni evlendirmekten alıkoyacaksan boşuna nefes tüketiyorsun. Sen de hava ve su ile yaşarım sanıyorsan aldanıyorsun. Ne demek istiyorsun? Bugüne bugün şirketten yılda tam 18 bin dolar çekiyorum. Üstelik satış üstünden prim alıyorum. Evet. Bu para belki Rockefeller'ların sigarasına bile yetmez ama bana yeter de artar bile. Babam 5000 bin dolarla aile geçindirirdi. Üstelik iki oğlunu kolejde okuttu. Adam etti. Vergisi de ona göreydi. Şimdi eski zamanlara bırakalım da kendi işimize bakalım. Ama dinlemek istemiyorsan bırakabiliriz. Ee, bırakalım, bırakalım. Aman yani dinleyelim hadi. Ee, yıllık ücret 18 bin. Bin de prim. Ha bu yıl prim düşmüş. Ee, Neden? Satışlar düştü de ondan tabii. Demek gelirimiz 19 bin. Şimdi giderlerimize bakalım. Kira 2200. Hizmetçi, temizlikçi 2080. Yiyecek ve içecek 3500. Meriye nafaka 5000. 5000 dolar nafaka gürünç üstelik kadın çalışıyor. E, mahkeme öyle karar vermiş. Elden ne gelir? Evet ne diyorduk? Meri'ye 5000 eğlence ve kulüp aidatı 600, kitap ve dergi 700, giyim kuşam 600, ev eşyası ütü kola 700, gelir vergisi 2800 hepsi eder 21 bin. Demek ki 18 bin dolar gelene karşılık 21 bin dolar gider. 18 bin diyorum çünkü bin dolarlık prim eski vergi borcuna yatacak. Bu duruma göre sen kendine yeni eş değil, kanarya bile alamazsın. Hadi canım o kadar büyütme sen de. Az bile söyledim. Satışlar bütün düşebilir. O zaman prim almak şöyle dursun şirkete yeniden para yatırman gerekebilir. Bu gidişle 4 yıl sonra Tiffany'den de boşanmaya kalkarsan kendine gırtlağa kadar borçta bil. Nerede çıkardın bunu ne diye boşanayım Tiffany'den? Tebrik ederim. Zaten senin gibi bir adam boşanacağını bile bile evlenirse yakışık almaz. Ne var ki Mary ile evlenirken de boşanmayı düşünmüyordun. Öte yandan istatistiklere bakarsan Tiffany'den boşanma ihtimali çok daha kuvvetli. Neler söylüyorsun sen? Söyleyen ben değilim. İstatistik kitapları. Bırak bırak bırak bırak. Şimdi bırak bunu da vergi işini konuşalım biz. Şurada... Nerede? Ha, i̇şte bak şurada, şurada kısıntı yapabilirim. Evet daha ucuz bir apartman dairesine taşınır... ...spor kulübünden istifa edersen... ...yılda yedi veya sekiz yüz dolar kazanırsın. Ama bununla Tiffany'nin çorap masrafını bile karşılayamazsın. Babası yardım eder mi dersin? Yok mu daha başka parlak fikirlerin? Darılma dostum, denize düşen yılana sarılır. Aman canım, sarılan kim? Ne yapayım? Ölünceye kadar bekar mı kalayım? Şu hesaplara bak. Üç bin dolar vergi, beş bin dolar nafaka. Ha bu unuttuğumuz bir şey var. Ee, eğer Mary'e bir kısmet çıkarsa afagadan kurtulursun. Oh, kim alır onu? Ee, sen aldın ya dostum. Hesaba kitabı aklım ermez benim. Taş çatlasa Tiffany ile evleniyorum. Bitti. Hem de 15 gün içinde bu iş olup bitecek. İşittin mi? Telefona bakar mısın lütfen? Alo? evet. Öyle mi? Peki bir dakika. Mary Mary otelden telefon ediyorlar. Tek yataklı odaları yokmuş. Daire olur mu diyorlar. Aa, sakın ha. O kadar para veremem. Başka otele deniriz. Ee, i̇stersen burada da kalabilirsin. Ben bu gece Tiffany'lere gideceğim. Burada mı kalayım? Evet. Nasıl olsa ben evde olmayacağım. Korkma. Ah, olsan ne çıkar? Şuna bak ya. Misafir edelim dedik gene suçlu çıktık. Alın. E, teşekkür ederiz. Başka yere bakacağız. Hıh. Hmm kapı. Bakalım bu ne kara haber getiriyor. Aa sen miydin Dirk? Hazır mı? Kim hazır mı? Kim olacak? Mary. Mary mi? Ne yapacaksın onu? Yemeğe götüreceğim. Yasak mı? Yoksa önce annemi gönderip senden izin mi alayım? Aa saçmalama Dirk. Bilmiyordum. Ne yapsın zavallı? Eski karısını hala himayesinde sanıyor. Bir şey sandığım yok. Yalnız bildiğime göre dostumuz büyük bir sinema yıldızı. Dirk Winston hep isimleri aile biten kadınlarla dolaşır. Rita, Lara, Ava gibi. Mary'i için yemeğe götürüyorsun anlayamadım. Ben Vay canına bu ne güzellik. Gidiyor muyuz? Bu çantayı sonra gelip alsam olur değil mi Bob? Neden olmasın? Eski anahtarım duruyor. Evde bir şey eksilirse benden bil. Hemen çıkalım. Hoşçakalın. Güle güle. Güle, güle. güle güle. Bob şu vergi kağıtlarını inceleyip... Bırak kuzum bırak, bırak Allah aşkına. Hem bir daha para lafı etme bana. Ne oldu sana? Ne var? Üf, ne bileyim yorgun de, üzgün de, hasta de, züğürt de... ...ne dersen de hepsi var işte. O, oh, Oscar! Neredesiniz biz geldik? Ah yoklar. İkisi de çıkmış. Bir dakika, dört. Ben şu balizimi bulayım. Çok ıslandık. Yok canım benim biraz saçım ıslandı. Hiç belli değil ama. Görürsünüz. Beş dakika sonra hepsi kıvır kıvır olur tepeme çıkar. ...bu kar fırtınası da tatsız kat. Ya ne demezsin tam da gecesini buldu. Bu kadar lapa lapa kar yağdığını görmemiştim. Sahici kar değil sanki. Hani yazı masalarının üstünde... ...kağıtlar uçmasın diye bir ağırlık vardır. Yuvarlak camdandır. İçinde de bir kış manzarası falan vardır. Baş aşağı edip tekrar düzeltince... ...kar yağıyormuş gibi olur. Onu andırıyor. Hah. İşte valizimi buldum. Buradaymış. Evet. Artık gidebilirim. Sakın benim için aşağı inmeyin. Zaten inmem diye de söz verdiniz. Ben nasıl olsa bir taksi bulurum. Bu havada? Yok bulamazsınız. Üstelik benim gibi gönüllü bedava bir uşak varken. Of birazcık aklım olsaydı giderken çantayı alır bir otele bırakırdım. Ne kadar güzel ve sempatik olduğunuzu söylediler mi size? Biliyor musunuz? Bu havada sokağa çıkarsam deli derler bana. Zorum ne? Pekala burada kalabilirim. Hem nasıl olsa Bob ne yaptığını ne istediğini bilen güzel nişanlısının elinde. Farkında mısınız? Gittiğimiz o lokantada tam 3 saat kalmışız. Yabancı ile çıkmanın iyiliği bu işte. İnsan konuşacak laf buluyor. O kadar konuştuk gene de hakkınızda fazla bir şey öğrenemedim. Öğrenmediniz mi? <gülüyor> Pensiline karşı alerjiniz var. Bir de küçük kadınlar romanını seviyorsunuz. <gülüyor> bu kadar bilgi az mı? Çok bile. Biraz da sizden konuşalım. Kitabınız basılıyor mu? Herhalde basılması için elimden geleni yapacağım. Mary, Bob'la evliyken sık sık yazarlarla buluşurdunuz değil mi? Ne konuşurdunuz bu adamlarla? Çoğu yazacağı şeyin tesirlerini... ...sizin üzerinizde denemeye kalkar. Feci bir şey bu. Nasıl bir tepki beklediğini bilmediğiniz için... ...sadece müthiş ilgilenmiş gibi yaparsınız. Bu da kolay değil. Merakla gözlerinizi açıp... ...kaşlarınızı kaldırmaktan... ...kaşınıza gözünüze <gülüyor> tik gelir. <gülüyor> ne güzel gözleriniz var. Ya o puslu, hülyalı bakışlar. E, Miyopluktan... Gözlük takmam gerek e, takmıyorum. Neden böyle yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Güzel bir şey söyledim mi? Hemen kızar gibi oluyorsunuz. Ah, hiç de değil. Öyleyse utanıyorsunuz. Ah, neden utanayım? Bilmem ama utanıyorsunuz. Hemen lafı değiştiriyorsunuz. Öyle mi? Ah, hadi hadi güzel bir şey söyleyin de bakalım lafı değiştirecek miyim. Ama espri yapmayacaksınız. Peki yapmam. Hadi bana kitabınızı anlatın. Nesini anlatayım? Postalandığı zaman 375 gram geliyor. Üstüne de 85 centlik pul yapışıyor. Neden öyle konuşuyorsunuz? Bob beğenmedi diye güveniniz sarsılmasın. O kaç kere aldanmış nice güzel kitabı elinden kaçırmıştır bilseniz. <gülüyor> Sizi kaçırmasından belli. Nasıl yaptı bunu? <gülüyor> Şansı varmış. Bilmeceyi yavaş yavaş çözmeye başlıyorum. Ne bilmecesi? Siz. Ben miyim Bilmece. Ay ne güzel Esrarlı bir kadın Hafifçe gülümseyen bir yüz Durgun derin bakışlar Ama ama iç yüzü yırtıcı bir kaplan Yok <gülüyor> Yo, hiç öyle değilim Dümdüz göründüğüm gibiyim Bu alımsız Sapsade çocuksu kalıbın altında Gene sapsade çocuksu bir kadın var Alımsız gösterişsiz olduğunu Nereden çıkardın? Kocanızdan ayrıldığınız için mi böyle düşünüyorsunuz? O mu söyledi size bunları? Yok canım On üç yaşındayken kendi kendimi anladım. Her suçu da Bob'un sırtına yükleyecek değiliz ya. Demek on üçünde tek başınıza anlayıverdiniz. Etrafımda büyükler de vardı tabii. Ama kimse bir şey söylemedi. Siz hiç küçük kızlara dikkat ettiniz mi? Ne kadar küçük? İki kız düşünün. Biri... E, pembe beyaz tombul tombul kıvırcık saçlı mavi gözlü uzun uzun kirpikli öteki e, böyle sıska saçlar prasa gibi dümdüz iki yanına sarkmış kulakları dışarı fırlamış uzaktan bakınca saplı çorba kasesi gibi bir şey üstelik dişlek düzelsin diye tel takmışlar hangisi ben olabilirim sıskası mı <gülüyor> bravo bildiniz Evet ben okulda sene sonu törenlerinde hep verenli çocuk rollerine çıkardım. Demek o yaşta artist olduğunuzu anlamışlar. Evet ama karakter artistim. Mary biliyor musun nasıl bir duygu var içimde? Biliyorum. Beni ilk defa görmüş gibisiniz. Saydan akıllanmak istiyor musunuz? Benden size öğüt. Biraz çenenizi tutmayı öğrenin. Bir şey söyleyeyim mi? Çok sevimli bir insansınız. Üstelik yüzde 95 dürüst. Hangi bakımdan? Birçok bakımdan. Yalnız anlamıyorum. Niçin benimle uğraşmak zahmetine katlanıyorsunuz? Anlamadınız mı hala? Gerçekten çok güzel, çok değişik bir kadınsınız. Hoşlandım sizden. <gülüyor> ne düşündüm biliyor musunuz? Söylediklerinize sahiden inanmak istiyorum. İnanacağım. A Meryem ne yapıyorsunuz? Ne işler? <gülüyor> Arkası yarın. Saçmalama ne yaptığını görüyorsun. Ee, şey yani burada ne yapıyorsunuz demek istedim Yanılmıyorsam otele gidecekti Yani gidiyor musunuz yoksa yeni mi geldiniz Kalıyorum Biz de yanılmıyorsak bu gece nişanlının evinde kalacak ee, Öyleydi öyleydi de fırtınadan yollar kapanınca gidemedim Vazgeçmek zorunda kaldım Gizli tasarılarınızı bize açıklamadığınıza göre biz de bilemezdik Gelecek sefere bize beklerim Bak şimdi <gülüyor> Dirk siz ona aldırmayın Çok tertipli çocuktur Yapacağı şeyleri günü gününe önceden tasarlar Bir liste yapar Bugünkü listede siz yoktunuz. Kar fırtınası da yoktu. Onun için biraz canı sıkıldı. Kabalık ettimse kusura bakma Dörg. Ee, Mary sen şimdi burada mı kalıyorsun? Az önce öyle bir şey söyledin. Evet uykum geldi. Bu soğukta gecenin karanlık kucağına atılamam. Gemi batarken önce kadınlarla çocukları sonra erkekleri kurtarırlar. Denizlerin kuralı budur. Bence ha denizlerin ortası ha kar fırtınası. Bu havada dışarı çıkmanı ben de istemem. Kendim giderdim ama şimdi taksi falan da bulunmaz ki. Şu kanepede yatsam seni rahatsız eder miyim? Çok rica ederim Bob. Burayı kendi evin bil. Mary, Meri... <gülüyor> ev sahibimizin gözleri kapanıyor. Biz hala zavallının son istirahat yeri olan kanepede oturuyoruz. İyi mi ben gideyim ha? Bu güzel gece için çok çok teşekkürler. Benden de. Sahi söylüyor. Yarın ilk işim size telefon etmek olacak. On çok mu erken? Yok yok değil tamam. Heh, iyi geceler. İyi geceler. Yazık pencereyi açamayacağız. Burası sigara dumanı dolmuş. Evet. Doğrusunu istersen çok şaştım sana. Ben de şaştım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ayakta duracak halin yok. Yıkılacaksın. Hadi git yat. Karışma. Ne tuhaf. Ben seni daha eski kafalı daha çekingen bilirdim. Kolay kolay kimseye ısınamazdın. Buz gibiydin. Sahi eskiden öyle derlerdi. Demek dedikoduymuş. Dinle beni. İstediğini yapmakta serbestsin. Kimse sana karışamaz. Ele ben hiç. Aman ne iyi. Öte yanda manastıra çekilmeni de istemem Erkek arkadaşlarınla gez dolaş Seni gerçekten seven birini bulursan durma evlen Ama gözünü seveyim uygun biri olsun Kim evlenir benimle Ne bileyim ben adamına göre değişir Herhalde deminkini tavsiye etmem Ama bana aşık olmuş Kendimi söyledi inanmadın tabi Niye inanmayayım Darılma gücenma. ama milyonlarca kadının Taptığı bir film yıldızı durup dururken aşık olur mu Hele senin gibisine Benim gibisine mi Neden olmasın yani senin gibisine dedimse seni demek istemedim. Herhangi biri dedim. Anlıyorum. Apaçık söyledin. Alımsız, gösterişsiz, çirkin biriyim. Güzelsin dediler mi inanmayacağım. Haddimi bileceğim. Ağlayacak mısın şimdi? Bilmem belki de. Hem, hem neden ağlamayayım? Hiç ağlamazsın da. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun ağlamadığımı? Canım isterse pekala ağlarım. Hem de nasıl? Mary. <gülüyor> Dokun bana. Ben senin berin değilim. mı, yıldızlar mı, met mi, cezir mi yoksa kar mı bilmem ama bir şey senin sinirlerini bozmuş. Soğuk şakacının biri gelip sana güzelsin deyince şaşırıp kalmışsın. Eskiden güzelsin dediğim zaman böyle yapmazdın. Nerede kaldı o soğukkanlılığın? Sen bana güzelsin demedin ki. Hiç demedin sen Dedim. bana. Demedin. Sen, sen, sen, dedin ki seni olduğum gibi beğeniyorum dedi. E canım aynı şey. Hiçbiri de güzel sayılmaz. Ee, mesela? mesela? Doris Day. Ne? Sence Doris Day güzel değil mi? İnanmam. O kadının yüzündeki ifade kimde var? Ha, söylesene kimde var? Ben de severim o kadını. Ama bana ne yüzündeki ifadeden? Dünyada bıktığım, uzandım nefret ettiğim bir laf varsa o da bu ifade. Ne vardı sanki bu gece buraya gelecek? Seni sinirlendirdimse üzülürüm. Sen üzülmezsin. Üzülmezsin sen. Sadece senin canın sıkılır. Şaşıyorum sana. Şu kanepenin üstünde öteki kadınlar gibi hıçkıra hıçkıra... ...aklı aklıma gelmezdi. Doğrusunu istersen yakışıyor. Teşekkür ederim. İltifat ediyorsun. Biz evliyken neden hiç ağlamazdın? Ağlasaydım bunun, bunun gözyaşı değil saman nezlesi olduğuna beni inandırmaya çalışırdın. Daha başlangıçta kararını vermiştin. Eşin e, güneşe, yağmura, küçük hayal kırıklıklarına karşı dayanıklı biriydi. Ben de senin dediğin gibi dünyaya mantık vermeyen kayıtsız bir kadın olmaya çalıştım. Eşi de seni zorla bu biçime <gülüyor> soktum sanacak... Hem kayıtsız olmak fena mı? İyi mi kötü mü bilmem ama öyle görünmek çok yorucu. Sabahtan akşama kadar zarif, tatlı bir kadın ol. Umursamaz haller takın. Başın sıkıştıkça bir şarkı tuttur. Dertlendikçe gül, gülümse. <gülüyor> Derdim ki bir sabah uyansam da kendimi birdenbire bütün bağlardan kurtulmuş bulsam. İstediğim kadar surat assam, aksilik etsem, can sıkıcı olsam. Can sıkıcıydım tabii biliyorum. He, değildim. <gülüyor> ne tuhaf. Yıllar yılı sabahtan akşama kadar konuşmuşuz da birbirimizi anlayamamışız. Sen hep meşguldün. Kendinle meşguldün. Sana öyle mi gelirdi? Durup dururken ateşine bakan meraklı hastalar gibi günde on kere kendini yoklardın. Sinirli miyim? Heyecanlı mıyım? Tepem atık mı? Şimdi nasılsın? Yalan değil. Kötü bir huyum vardır. Kendimi kontrol ederim. Ama heyecanlı mıyım, sinirli miyim diye kendini yoklamak o kadar saçma değil. Ona bakarsan çok daha gülünç huylarım vardı. Durup dururken karım beni neden sevmiyor diye telaşlanırdım. Sahi mi? Meraklanır mıydın öyle? Her zaman. Şaşkın. Ne demek bu şimdi? Hiç. Deli saçması. Hoşuna nefes tüketiyorum. Dünyanın en anlayışlı, en ölçülü erkeğiyle konuştuğumu unuttum. Gene tutturma. Dediğin kadar da değilim. Öylesin. Her şeyin ölçülü. Yaşayışın, yemek yiyişin, sigaran, içkin... ...hepsi ölçülü. Günde bir paket. Yemeklerden önce iki kadeh. Dedim ya hepsi hepsi. Bana bak ağır topçu ateşine başla demedik. Seni kurtarmak istedikse kabaat mı ettik? Neden kurtaracaksın? Dörtten mi? Ben. Bir dakika. Sakın bir şey söyleyeyim deme. Nasıl olsa dinlemem. Bu akşam çok ama çok güzel bir gece geçirdim anladın mı? Oyun bozanlık ettirmem sana. Ben yatmaya gidiyorum Allah rahatlık versin. Ah. Şu işe bak şimdi. E, Bay Dirk Winston'un dairesi lütfen. Dirk? Uyuyor muydun? E, hayır. Canım uyuyor musun demek için telefon etmedim. E, sana geliyorum konuşacaklarım var. Kiminle oturuyorsun? Ajanınla mı? E, doğru söyle. Sen geliyor Canım Dünyanın öbür ucu değil ya bir kat merdiven çıkacaksın. Hayır hayır pazartesiye kadar bekleyemem. Çok konuşma tamam tamam beş dakika sürmez Bekliyorum Sabah saati vereyim mi yoksa bende mi kalsın Sende kalsın Nasıl olsa bu kazık gibi kanepede çok uyulmaz e Beğenmiyorsam ben yatarım Olmaz olmaz daha neler Hadi yatacaksan git yatağına yat Ne var neden öyle sinirlisin Yatmanı bekliyorum yatmazsan Ne yapıyorsun orada Okuyacak bir şey arıyorum Nasıl bir şey istiyorsun Beni yatıştırıp uykumu getirecek bir şey olmalı Son yalnızlık Shakespeare ve ötesi. Ah! Dörk'ün yazdığı kitabın müsbetteleri tam bana göre. Hadi öylese şey yatmaya. Gidiyorum, gidiyorum. Sen misin Dörk? Gece yarısı sonrası partisine... ...benden başka beklediklerinde mi var yoksa? Gireyim mi? Canım gir, gir tabii. Ee, bir şey içer misin? Sen şimdi içmeyi bırak da söyle bakalım. Gecenin bu saatinde ne diye çağırdın beni? Ee, bir kere o kadar geç değil. Daha bir buçuk sonra... Düşündüm taşındım. Dedim ki kendi kendime. Dedim ki sen de ben de sahip bir şey içmeyecek misin? Hayır. Emin misin? Evet. Ama ben içeceğim. Ne duruyorsun? Mary gibi bir kadının bir oyuncuyla karşılaşır karşılaşmaz bu kadar toylaşıcı aklıma gelmezdi. Mary gibi kadın ne demek? Ee, zeki kadın. Böyle bayat numaraları yutmayacak kadın. Sen anlamadığın her şeye bayat numara mı dersin? Gidebilir miyim artık? Yoksa anlatacak başka dertlerin var mı? Hepsi bu kadar. Geldiğine teşekkür ederim. Beni anlıyorsun değil mi? Meseleyi açıkça konuşmamız lazımdı. Yarın sabah Meriden senin adına özür dilerim. Ne yaparsın? Ee, Horvuttan çağırmışlar, filmin bazı sahnelerini yeniden çevireceklermiş falan filan derim. Sebep? Bu akşamki maskaralığı tekrarlamakla Meri'ye iyilik edeceğini sanıyorsan aldanırsın. Meri'ye evet. iyilik etmek değil, onu görmek istiyorum. Göreceğim de. Anlaştık sanıyordum. Yok, kendin söyledin, kendin dinledin. Ne demek istiyorsun? Gözünü aç da dünyanın kaç bıçak olduğunu... ...anla demek istiyorum. Ne sersem şeysin. Meri kimsenin iyiliğine muhtaç değil. Hem bir erkek Meri ile... ...iyilik olsun diye mi ilgilenir ille de? Onu demedim mi? Öyleyse konuşmasını öğren. Meriye söylediklerim sana... ...bayat geldiyse ne yapalım? Meri'nin neden bu kadar utangaç olduğunu daha iyi anlayın. Ah, Meri mi utangaç? Evet utangaç. Ürkek. Kendine güveni yok. Buna inanmayacaksın. Ama başlıca sebep sensin Neden ben sebep oluyorum Bilmem belki ona hep zeki kadın yerine koyduğun için Yalan mı zeki kadın Nasıl olsa bu gidişle bir şey öğreneceğin yok Yalnız gitmeden önce sana bir öğüt vereyim Rahat bırak zavallıyı anlıyor musun Rahat bırak hiç olmazsa bu gece Teri misin sen 3 hafta sonra evleniyorum Onu biliyoruz merak etme bir bardak takımı yollarız Santral Lütfen buranın numarasını çalar mısınız ne? Hayır hayır telefonum bozuk değil. Hayır canım sarhoş falan da değilim. Sadece yan odadaki paralel telefonla görüşmek istiyorum. Evet evet benim dairenin. Numaram 88 765. Teşekkür ederim. Mary, benim, ben Bob. neden olacak salondan? Aa, sahiden buradaymış. Ne istiyorsun? Ne yapayım? Yatak odasına gelip rahatsız etmek istemedim. Bir şey söyleyecektim, telefonla söyleyeyim dedim. İyi ya ben gidiyorum. Telefonunu bekliyorum. Gitme, gitme çok sürmez. 2 dakika. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir çeşit vicdan borcu. Dirk Winston için söylediklerimde yanılmışım. Nereden vardın bu kanıya? Konuştuk az önce, buradaydı. Yoksa ona... Korkma, korkma, korkma. Bir şey söylemedim. Ama o bana karısının değerini bilmeyen sersem herif dedi. Sen ne cevap verdin? <gülüyor> Saçmaladım. Ama onunkiler de düpedüz saçma. Senin değerini anlamaz olur muyum? Anlamasını anladım. Fakat seni idare edemedim. Canım, bütün kusuru kendinde arama. Ben de kusurluyum. Evlilikte iki tarafında iyi niyet göstermesi şart. İnsan elinde olmadan neler yapıyor... ...karıştırma daha iyi... ...biliyorum bundan sonra her işim ters gidecek... ...pot kuracağım, kimseye yaranamayacağım... ...herkesi darıltacağım... Hiç de değil, yorgunsun da onun için böyle konuşuyorsun... ...bugün Dörf'le konuştuklarımızı duysaydın... ...iyi ki duymadın... ...tam bir yanlışlıklar komedisi... ...bütün bu durumu iyice kavrayayım... ...içine gireyim diye bilsen nasıl zorluyorum kendimi... ...nasıl çalışıyorum inanmazsın... ...hayatım... E, ...şey işte dostum... ...söylediklerine inanıyorum... ...sahiden inanıyorum... Ama durumu kavrayım içine iyice gireyim derken o kadar burnunu sokuyorsun ki hiçbir şey göremiyorsun. İki adım geri çekil de şöyle uzaktan bak. Ne gibi? Nasıl anlatayım bilmem ki. E, dinle. İçeride Dörk'ün kitabını okuyordum. Çok ilerleyemedim ama bence hiç fena değil. Bir dakika. Bırak lafımı bitireyim. Nobel armağanı kazanamaz. Tamam kazanamaz ama okunur. Canlı, hareketli, şirin. İçinde bir sürü dedikodu var. İstediğine bahse girerim okurken sen de hoşlanırsın. Meri ben onu okuyup... Bırak bitireyim diyorum sana. Ben hoşlandım başkaları da hoşlanır diyeceğin yerde... ...filan tenkitçi ne der falan dergi beğenir mi? Ya basit bulurlarsa ya değer vermezlerse... ...bastığım için beni ayıplarlarsa diye korktun. Bak istediğin yere aç mutlaka şirin ilgi çekici bir şey bulursun. Hmm. Bak şimdi şuradan başlayalım. Hıh. Hollywood'daki genç yıldız adaylarının yüzleri bomboş, ifadesiz olduğu için herkes onları aptal sanır. Oysa bir kız ne kadar akıllıysa o kadar aptal görünür. Neden derseniz, genç yaşta öğrenmiştir. Bir duyguyu, bir düşünceyi yüzünüzü oynatmadan belirtemezsiniz. Yüz oynayınca boydan boya çizgiler olur. Bunlar da zamanla kırışıklık yapar. Küçük bir şaşkınlık bile alında birkaç çizgiye mal olur. Otuzuna vardığı zaman genç kadın suda haşlanmış balık gibi gülümsemesini öğrenmiştir. Gözler fırlamış, ağız bir karış açılmış. Artık yüz adeleleri donmuştur. <gülüyor> Nasıl buldun? Sence komik değil mi? Geceliğin yok mu senin? He? Canım öyle ya yatak kılıyla ortada dolaşılır mı? Aa, lafa bak yatak kılıymış. Yüz bin kere gördün beni böyle pijamayla. E canım o zaman evliydik. E ne çıkar? Gene öyle bir. Nasıl olsa boşanma kararının kesinleşmesine daha 15 gün var. Tamam tamam. Fakat e, peki geceliğim olmadığına göre bir çaresine bakacağım. Buralarda giyecek bir şey yok mu? Ah buldum palton. İşte oldu giyindim. Böylece iyi niyetimi göstermiş yüreğine serin sular sertmiş oldum. Niye benzediğini biliyor musun? Bilmem herhalde şirin bir kadına. Bak hele birdenbire nereden çıktı bu çapkın haller? Kim demiş birdenbire diye? Aylardır üzerinde çalışıyorum dostum. Hem de ne çalışma bilsen. Canım çıktı. Neyse hadi şimdi bunları bırakıp da kitabı okuyalım. Neden? Nedenini sen de biliyorsun. Paltoyu çıkarmadıkça bir şey dinleyemem. ikinci sınıf figüranlara benziyorsun. Hadi hadi çıkar. Olmaz giydim bir kere çıkaramam. Çıkar diyorum benimle alay etmek için mi giydin? E, dü Düğmeleri mi koparacaksın? Hmm, vız, vız gelir Ç çıkar dedim. İşte oldu. Şimdi... Bana bir iyilik eder misin? Git odana yat. Yatarım tabii. Ne diye telaşlanıyorsun? Ben telaşlı adamım. Her şeyi tutturan adamım. Öğrenemedim mi daha? Öyle öyle aradılmışım. Şimdi de kendimi yok diyorum. Nasılım diyorum. Hı? Berbadım. Neden? Nedenini sen de biliyorsun. Sana yeniden tutulacağım diye korkuyorum. Ne güzel unutmaya başlamıştım. Yavaş yavaş iyileşiyordum. Şimdi kime benziyorum biliyor musun? Kime? Aylarca hastanede yattıktan sonra iyileşip çıkacağı gün ayağını kıran bir adama. Mahsus yaptın değil mi? Mahsus mu yaptım? Neyi? Yarım saattir tek düşüncen şu kitabı bana beğendirmekti. Hı? Öyle mi? Aldatamazsın beni. Öyle ya. Senin gibi insan ruhunun derinliklerine inmiş bir kimseyi aldatmak kolay mı? Nasıl da sezdin en gizli düşüncelerimi? Mavi pijamalarını giymiş kediler gibi kanepelere büzülmüş. Bilmez miyim seni? Bir deneme yapmak istedim. Deneme mi? Öyle ya. Bakalım dostumuz Dirk Winston gibi kolayca avlanabiliyor mu? Sana karşı içimde hala bir ilgi var mı, kıpırtı var mı? Hı? Ne o? Sesin çıkmıyor. Düşünüyorum dediğin doğru mu değil mi? Neyse daha fazla merakta da bırakmayayım seni. Evet içimde hala kıpırdanmalar, ince ince sarsıntılar var. Arada sırada bıçak gibi bir şey saplanıyor sanki. Ne dersin buna? Ne diyeyim bilmem ki. ...safra kesesi olmasın? Şimdi senin çenene... N Nereye gidiyorsun? Nereye mi gidiyorum? Sokağa. Nereye yapacağım? Hiç. Bob, münasebetsizlik etme. Bu soğukta zatürre olursun. Kar hala yağıyor. Boş ver. Neredeyse sabah olacak. Gören deli der. Of. Çenemi tutmam lazım. Çenemi tutmam lazım. Çenemi tutmam lazım. Kadın Dediğin adlı sürekli oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. Alo. Alo cevap versenize. Ha, çalan kapıymış. E, geliyorum. Buyurun. Buyurun. <gülüyor> Kendimi tanıtayım. E, Tiffany Richard. Siz de merisiniz değil mi? Tanıştığımıza sevindim. Ee, girebilir miyim? Bu, bu, buyurun buyurun. Bob bu, nerede bilmiyorum ama ee, yürüyüşe çıkmıştır. Son zamanlarda kahvaltıdan önce küçük bir yürüyüşe alıştırdım onu. Belki mi eğrilmelerine çok iyi gelir. Herhalde. Ee, sizi burada bulacağımı ummuyordum. Ben de ummuyordum. Otele gidecektim. Boş odaları yokmuş. Daire verelim dediler. İstemedim. Derken kar da başladı. Oh. Bir kahve içmeden aklım başıma gelmeyecek. E, hepsini bir bir anlatmanıza gerek yok. Böyle olduğu daha iyi. Kaç zamandır sizinle tanışayım diye deli oluyordum. İyi ki bok burada değil. Neden? E, beni kapı dışarı ederdi. Nedense tanışmamızı istemiyor. E, bir şey söyleyeyim mi? Sizi daha uzun boylu zannederdim. Ayakkabılarımı giymedim de ondan. <gülüyor> Yahut daha renkli. Bob size öyle bir anlatırdı ki... ...gözümün önüne kalın kısık sesli... ...herkese hayatım diyen... ...uçları yukarı kalkık kara gözlük takan... ...dar kadife pantolonlu... ...şıngır şıngır bilezikli bir kadın gelirdi. Aa, benim de var şıngır şıngır bileziğim. Ama yatarken çıkarıyorum. Ee, yok yok. Ee, yüzünüze bakar bakmaz... ...nasıl bir kadın olduğunuzu anladım. Şirin tatlı bir kadınsınız o kadar. Oh oh. Ne oldu? Hmm. Bir fincan kahve içmeden bu saatte böyle derin derin konuşulur mu? Ne zararı var? Aa, bir zararı yok tabii. Kabahat bende. Erken saatlerde kafam işlemiyor. Konuşulanları işitiyorum ama söyleneni anlamıyorum. Yediğiniz yemeklere dikkat etmelisiniz. Büyük annem de sizin gibiydi. Yandım. Sizi rahatsız etmek istemezdim ama Bob neredeyse gelir. O zaman hiç soramam. Ne soracaktınız? Önce şunu söyleyeyim. Ben müthiş pratik bir insanım. Son dakikada aceleye gelmesin diye yılbaşı alışverişini Ekim ayında yapar. Bir bluz alırken nasıl yıkanacağını tarif eden kağıdı iyice okur saklarım. Her şeyi iki defa kontrolden geçiririm. Anlamadım. Diyelim ki bir film görmek istiyorum. Önce sinemaya telefon eder. Asıl programın kaçta başladığını dakikası dakikasına öğrenirim. Sonra evdeki uşaklardan birine telefon ettirir. Bana verilen bilgi doğru mu değil mi kontrol ederim. E, faydası ne bunun? filmden önceki gelecek program parçalarını görmemek için Aman ne pratik bir bulur. Her işinizi böyle düzenliyorsanız... ...rahat etmenin yolunu buldunuz demek. Peki bana sormak istediğiniz neydi? Şimdi oraya geliyorum. Annem her zaman... ...yeni bir eve taşınmadan... ...eski kiracıya danışmalı der. İlgi çekici. Çünkü eski kiracı hangi pencereler sağlam... ...hangileri değil, rüzgar işliyor, baca çekiyor mu... ...alt katta sızıntı var mı bilir. Bu apartmanın Karayel'e bakan pencereleri çift camlıdır. Ben apartmandan bahsetmiyorum... ...Bob'dan bahsediyorum. Yani... Baba kötülemek istemem. Ama insan nişanlandığı kimseyi 88 yönden tanır da gene ne olduğunu bilemez. Turist gibi hep güzel taraflarını görür. Ha, anladım ne demek istediğinizi. Bana sorarsanız eski kiracıdan akıl danışmakla bir şey elde edemezsiniz. Hı? Çünkü öğrenmek istediğiniz şey ocak çekiyor mu ya da pencereler sıkışıyor mu değil. O evde mutlu olacak mısınız olmayacak mısınız? <gülüyor> Onu kimse söyleyemez hele ben hiç söyleyemem. Aa, ne olur bir deneyin. Af edersiniz. hakkında hala bir şey söylemediniz. Ne söyleyeyim? <gülüyor> Oldum olası beğenirim maymunu. Ben şimdi ciddi konuşuyorum. Siz inanmıyorsunuz. Bu gidişle de inanacağınız yok. Bir kuzenim vardı. Margaret. Hmm. Ee, hoş bir delikandıyla 7 yıl nişanlı kaldı. Sonunda evlendiler. Margaret delikanlının içini dışını öğrendim sanıyordu. Ama nikahtan sonra Şikago'ya giderken... ...trene binip kompartman kapısını kapar kapamaz... ...ne yaptı beğenirsiniz delikanlı? Söylemeyin utanırım. <gülüyor> Kibrit kutusunu alıp bir çöp çıkarmış... ...ve dişlerini karıştırmaya başlamış. Aa, boşandılar mı sonra? Hayır. Margaret bir paket kürdan hediye etti. <gülüyor> hmm, günaydın Bob. Nihayet buluştunuz demek Hayatım doğrusunu istersen benim burada kalacağını dün akşam sana söylemem gerekirdi. Ama ben de bilmiyordum. Tanıştınız mı? Tabii. E, çocuklar Oscar nerede? Haber bıraktım şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Pazar günü bir şey mi oldu? E, hayır. O ne demek? Yalnız e, neyse bırakalım. E, anlatın bakalım ne var ne yok. Sevgili Tiffany, hakkında öğrenmek istediğin şeyleri öğrendin mi? Sabahleyin reçel mi severim, yumurta mı yer? Oh, oh kahve, dediğin kahve dediğin böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> kahve mi? Ne kahvesi? <gülüyor> İçin işte. Bir gece televizyonda reklamları seyrediyorduk. Ara spikerlerden biri kim bilir, sabahtan beri kaçıncı markayı övmekten midir, nedir? Ee, gördün mü? Saçma. Kahve dedim de aklıma geldi. Daha kahve içmedim. Gidin de bir şeyler hazırlayın. <gülüyor> Az birliğiyle böyle şirin hikayeler anlatmak için kaç yıl evli durmak lazım? Ne dediniz? Aa, vazgeçtim. Nasıl olsa cevapsız kalacak. Aa. Bu çarşaf hiç boruşmamış. Demek ki gece üstünde yatan olmamış. Olmadı ya. Bob yatacaktı sonra... Vazgeçti. Zaten kanepeye de sığmıyor onun için. Ee, peki nerede yattı? Aa onu bilemem. Ama burada kalmadı. İnanmazsanız kendine sorun. Sorma. Bana inanmıyorsunuz da ondan değil mi? İnanmıyorum. Biraz daha büyürseniz durduğunuz yerde sorun çıkarmamayı öğrenirsiniz. Nasıl olsa sahicileri, çok daha büyükleri çıkar karşınıza. Aptallık bendeki hesap vermeye kalkıyorum. Şeytan ne diyor biliyor musunuz? Bırak da istediği gibi düşünsün. Neden? Eh kıskandığınızı gördükçe gizli gizli sevinecek kadar basit ruhluyum da ondan. Gene de söylemeden duramayacağım. Aklınıza bir şey gelmesin. Anlamamışsınız beni. Kıskanmadım ki. Belki biraz canım sıkıldı. Ama kıskanmadım. Böyle olduğuna bir bakıma sevindim bile. Sevindiniz mi? Öyle ya. Hiç olmazsa durum aydınlandı. Bob'un öteden biri size karşı çok tuhaf bir tutumu vardı. Haberim yok. Hı? Biri adınızı ansa ya kaplumbağa gibi hemen kabuğuna çekilir... ...ya da soyuna sopuna küfredilmiş gibi ateş püskürürdü. Boşanan erkekler arasında anket yapmadım ama... ...bana kalırsa aşağı yukarı hepsi böyledir. Hı -hı, sanmam. Bence Bob ölçüyü kaçırıyordu. Hiç olmazsa şimdi rahatladı. Yani Bob eski karısını özlemişti, dün gece hasret giderdi, iyileşti öyle mi? Bence öyle. Evet, kahvaltı tepsimiz hazır. Bob, şekerim, foyamız meydana çıktı. Ee, ne foyası? Saklamaya çalışma hayatım, Tiffany'nin haberi var. Biraz haberi daha, var diyorum sana. Canım biraz daha açık konuşsan iyi edersin, bir çözecek halim yok. Peki, Tiffany dün gece senin burada kaldığına çok seviniyor. Hiç olmazsa durum aydınlandı diyor Ne dedin ne dedin Bir misafir bekliyorum da gidip hazırlanayım Aa, Yanlış işitmedim değil mi Bab ne yaparsan yap Af dileme Allah kahretsin af dileyen kim Bana ne diye bağırıyorsun Bana bak Meri sana bu kurt masalını ne için anlattı bilemem Şimdi orasını düşünmüyorum bile Beni asıl şaşırtan senin buna inanman Tabii inanırım Anlamadım Demek bunu hoş görüyorsun ses çıkarmıyorsun Rahatsız bile olmuyorsun. Neden rahatsız olayım? Ya, sorulur mu? Ne de olsa eski alışkanlık. Ya. Kime sorarsan sor alışkanlık. Ne bileyim belki aşktan da kuvvetli. Yok canım. Evet. Demek dün geceye rağmen evleneceksin benimle. Tabii. Aa, inanılır şey değil. Hı -hı. Sende namus, ahlak, prensip yok mu? Ne var senin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama çok fenaayım. Nen var dedim. Ay, kafam çatlayacak gibi. Hasta mısın? Hayır. Ee? Uykusuzum. Her tarafım kırılıyor. Turşu gibiyim. Ha. Kendimi toparlayamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. İçimde tuhaf bir sezgi var. Bugün Kızılca kıyamet kopacak gibi geliyor bana. Aa. Bari ilaç alayım da kafam yerine gelsin. Kendimi toparlamam lazım. Yahu bu Oscar da nerede kaldı? Ne işin var Oscar'la? Önce şu ilacı alayım. E, o büyük vitamin haplarından ha. da. E, i̇stediğin hapı alayım anlatma. Du Hah, i̇şte bu işe olsa gerek. Üç tane alayım istersen. Oh, tamam yuttum. Hmm, Akü varlarım artmaya başladı bile. Bob? Ne var? Yoksa bu şişedeki haplardan mı aldın? E, sen al demedin mi? Aptal, bunlar vitamin değil. Yani? Uyku hapı. Ne? Uyku hapı mı? Ay, bir bu eksikti. Fenalık gelmeye başladı mı? E, yok daha bir şey yok. E, neredeyse başlar. Bir çare bulmalıyım. E, korkma, korkma. Bütün şişeyi en az 40-50 tane yutmalı ki faydasını göreyim. Ah, işte bu Oscar'dır. Ah, ben bakarım. E, sakın oturma. Böyle hallerde dolaşmak lazım. Senin o dediğin beyin kanamalarında yapılır. Evet sizde? Tiffany Richards tam zamanında geldiniz. Büyük bir derdimiz var. Bob bir sürü uyku hapı yuttu. Ne diyorsunuz? Hadi canım işi büyütme daha neler sadece işte... Ben eczaneden bir aktedron alıp gelinceye kadar sizde bir kahve yapın. Aktedron'un reçetesiz siz vermezler. Bir çaresini bulurum merak etme. Doktor çağırırdım ama vakit yok. Söz değil mi? Ben gelinceye kadar baba bakarsınız. Öz annesi gibi. Hı -hı. Neden yaptın bunu? Birdenbire bütün ümitlerim suya düştü. Ölmekten başka çıkar yol göremedim. Bırak şimdi zevzekliği. Kaç tane yuttun? Üç. Üç tane uyku hapıyla ölmeye kalkışmak çikolatalı lükörle sarhoş olmaya benzer. Gördün mü şair ruhlu adamı? Senin yerinde olsam bu tanrı vergisini ziyan etmem. piyes yazarım. Deli misin yahu şişeleri karıştırdım. Vitamin diye uyku hapı yuttum. Var mı başka bir diyeceğin? Var. Mary nerede? Son gördüğümde pijamalıydı. İçeride giyiniyor olmalı. Bugün tersliğin üstünde. Berbat bir gece geçirdim. Çok içtim, az uyudum. Kimi kandırıyorsun? Mary'i almaya geldim diye içerledin. dalışacak adam arıyorsun. Niye içerliyim? Sevincimden göklere uçuyor. Aha, söyleyişinden belli. Beğenmedi mi söyleyişimi? Ne yapalım? Senin gibi diksiyon dersi almadık biz. Günaydın Baydörk. Günaydın. Yeni mi kalktınız? Yok, bir saat oluyor. Bayan Tiffany Richards'la uzun uzun dertleşmeye bile vakit bulduk. Tanıştınız mı Tiffany'yle? Geldiğim zaman çıkıyordu. Ayaküstü biraz konuştuk. Çok pratik kız. Evlenirken bile buzdolabı gaz sobası alır gibi denenmiş koca arıyor. <gülüyor> Bari bir kahve içeyim de kendime geleyim. Aa bana da verir misin? Yanında yuvarlak çöreklerden de. Yalnız ay şey olsa. Aa, tabii, şey, tabii. Ortasından kesilecek. Arasına tereyağı sürülmeyecek. Unutmamışım değil mi? Hmm. Şimdi getiririm. Şimdi getiririm efendim. Şimdi. Kadın dediğin adlı sürekli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın izleyiciler. Arkası yarın. ...bir sevinçle uyandım. Başıma devlet kuşu konmuş gibiydi. Nedir diye düşündüm... ...sonra hatırladım. Siz... Çok tatlı bir insansınız. Hiç sinema yıldızı gibi değil. <gülüyor> Yıldız olmasına yıldızım ama... ...onlar da herkes gibi derdi, üzüntüsü olan... ...bayağı basbayağı insanlar. Onlar da bir şeye ümit bağlar. Onlar da hayal kırıklığına uğrar. Onlar da sabahleyin tıraş olurken... ...bugün de işlerim ters giderse yandım diye... ...kara kara düşünürler. <gülüyor> Ben tanınmış yıldız Dirk Winston olmak çok daha eğlenceli bir şey sanırdım. <gülüyor> eğlenceli tarafları var tabii. Bir lokantaya girdi mi bütün garsonlar bana yaranmak için birbirleriyle yarış ederler. Bir de bakarım hardal çanağını kapan masama koşmuş. <gülüyor> hiç de sevmem hardalı. Ama kırılmasınlar diye çorbadan kompostoya kadar her yemeğe koyarım. <gülüyor> Düşünün halimi. <gülüyor> ne güzel gülümseyorsunuz. Size bir şey söyleyeyim mi? Dün geceyi hiç ama hiç unutmayacağım. ...bilemezsiniz bana ne büyük iyilik ettiniz. Haberim yok. Ne yaptın? Sahi söylüyorum. Şaka değil. Ben de şaka etmiyorum. Bilir misiniz kimi zaman bir insana ilk görüşte ısınırım. Size de öyle olur mu? Nasıl? Bir kimseyle tanışırsınız. Karşınızdakinin bakışı, gülüşü... ...konuşurken bir cümleyi yarıda bırakışı... ...her şeyi size öyle yakın gelir ki anlarsınız. Çoktandır kaybettiğiniz bir şeyi... ...bulmuş gibi olursunuz. <gülüyor> Saçmalıyorum değil mi? Hiç değil. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum... Anladıkça da seviniyorum. Koltuklarım kabarıyor. <gülüyor> Bunun için söylemiyorum. Bana yakınlık duyun. Onu bir daha görmezsem üzülürüm diye düşünün istiyorum. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Sizi bir daha görmezsem gerçekten çok üzülürüm. Ama bugün öğleden sonra Philadelphia'ya gidiyorum. İyi ki söylediniz. Bu sabah sekizde stüdyodan telefon ettiler. Son çevirdiğim filmimin galasını yapmak için... öyle uçağıyla New Orleans'e gitmemi istiyorlar. Siz de gelir misiniz? Nasıl olur... Ben çalışan bir kadınım. Yarın işe gideceğim. Ee, bir mazeret bulursunuz. Aa, öyle şey olur mu? Niye olmasın? Çalıştığınız yere telefon edersiniz. Büyük annem öldü ya da ya da menüsküs oldum dersiniz. Aa, yapamam. Yapamayacağımı siz de bilirsiniz. Hadi hadi. O kadar düşünmeye değmez. Ne diyeyim? Sinema yıldızlarıyla kaçamaklar bana göre değil. Bunları gazetede okuduğum zaman bile yadırgıyorum. Doğru uzatmayın. Eğlenmek gülmek sizin de hakkınız. Hadi. Ah Dört dostum evde bir damla yiyecek kalmamış. Ne olursun aşağıdaki pastaneden birkaç çörek alsana. Vazgeçin kızarmış ekmek yeriz. Ekmek de yok. Ben giderdim ama başım oh. dönüyor. Saat ilerledi vaktim kalmadı. E, canım, sokağa çıkmayacaksın ki pastane apartmanın altındaki pasajda... ...asansörden inince sola dön görürsün. Pekala pekala. E, daha dün akşam bir kese kağıdı dolusu çörek duruyordu mutfakta. Kim yedi? E, kimse yemedi çöp tenekesini attım. Aa niçin? Seninle baş başa kalmak için. Daha neler... Ne diye zavallıyı? Dur bakalım dur dur hesap ver şimdi. Neden Tife dün geceye dahil doğruyu söylemedin? Bana bak ister inan ister inanma. Kızcağızı kuşkulandıracak hiçbir şey söylemedim. Tersine dün gece beraber değildik dedim. Öyleyse nereden çıkardı bunu? E ne bileyim ben? ...kimi insan durduğu yerde önce sorun çıkarıp... ...sonra da düzeni sağlamaktan hoşlanır. Yo yo yo, Tiffany durduğu yerde sorun çıkaranlardan değildir. Demin de söyledim ya, kendini olaylara kaptırmaz. Bana hiç üzgün gelmedi. Ne üzgünü, Sevinç'ten uçuyor gibiydi. İşte farkındayım ama anlayamadım bu işi. iş kafam almıyor artık. Ne var? Biraz önce vitamin niyetine üç tane uyku hapı yuttum. Ah. Oh, Meri, Meri çok fenaayım Neden? Biliyorsun neden. Dinle bak, kaç aydır ayrı yaşıyoruz eskisinden daha mutlu olabildin mi? Olamadım. Günün birinde tekrar birleşmeyi düşündün mü? Düşündüm. Ne dersin? Ne söylediğinin farkında mısın? Sen istiyor musun? Hıh, istiyorum. Çocukluk ettim. En basit gerçekleri görmek istemedim. Ne gibi? Hı, sayayım da bak. A. Önce çok önemsiz bir sebeple öyledim ya, e, beni anlamadığını sanarak boşanmak istedim. B boşanır boşanmaz ta başından verebilmem gereken bir şeyi... ...bekar hayatı yaşayacak bir adam olmadığımı anladım. Bu muydu seni üzen? E tabi ya kelebek gibi çiçekten çiçeğe konmaya oldum olası sevmem. Kimi zaman sabahın üçüne dördüne kadar eski gazeteleri karıştırdığımı bilirim. Geldik mi C'ye? Bu saydığım şartlara bakacak olursak yapılacak tek şey yeniden evlenmek. Sence de öyle değil mi? Dünyadan haberin yok senin. Ayrıldığımız zaman seni o kadar seviyordum ki... Ölücüyüm sandım. Ya neden anlamak istemiyorsun? Bana bak, hiç durma, git Tiffany ile evlen Bob. Sizin kadar birbirine uygun çift az bulunur. El ele verir, iki elektrikli hesap makinesi gibi keyifle tıkır tıkır işlersiniz. Anladığıma göre barışmak istemiyorsun. Ha şunu bileydin. İstemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Merhaba çocuklar, Mary nedir istemediğin bakalım? Ha. Ah. Sen misin Oscar? Bıraktığın haberi şimdi aldım bu. Seni böyle sapasağlam ayakta bulacağımı ummuyordum. Neden? Santraldeki kızla gönderdiğin da sözünün altı üç kere çizilmiş. Ya. Onun için ölüm döşeğinde vasiyetini yazdırmak istiyorsun sandım. Bir kere hiç acelesi yoktu. Sonra... Uzatma işte. Sabah sabah ne diye telefon edip çağırdığını söyle. Evet Oscar. Gece burada değildi. Sabahleyin dönünce de benimle baş başa kalmamak için seni çağırdı. Aksi gibi geç kaldın olan oldu. Öyle ya. Sen bana bakma, Mary ne söylerse doğrudur. Aklından geçenleri benden daha iyi bilir. Oscar, bu adamın hesaplarını gözden geçirirken bana verdiği beş bin doları silersin, anladın mı? Ben çalışıyorum artık, İstemem onun parasını. O kadar kibarlaşmaya gerek yok. Var, zavallıcık her yıl bana nefaka öderse sonra Tiffany'den nasıl boşanır? Çantamı hazırlamaya gidiyorum. Gözün aydın, Hı? mesele hal oldu. Sen ne söylüyorsun, büsbütün çıkmaza girdi. Ne yapacağım şimdi? Tiffany ile evlenemem. Evlenemeyeceğinizi biliyordum. Falcı kadınlar gibi konuşmayı bırak da söyle ne yapayım? Mary'i geri getirmenin çaresine bak. Onu ben de biliyorum ama nasıl? Düpe söyle. Ne söylemesi? Yalvardım bile. Bütün gerçekleri teker teker saydım. Ha şimdi anladım. Meri'nin tepesi neden atmış? Ne varmış bunda kızıcak? Başka sefer anlatırım. Şimdi vaktimiz yok. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. 88 tane gerekçe sayacağına bir tane sebep göster daha iyi. Ne diyeyim? Seni seviyorum de. Dün akşam buna benzer bir şey söyledim dedim. Lafımı ağzıma tıkadı. Safra kezen bozuk dedi. Olsun yine en doğrusu bu. Bir işin içine meri karıştı mı doğrusu irisi belli olmaz. Bir kere kafasına koymuş. Ben onu beğenmiyormuşum. Deli mi ne? Ne sanıyor beni? Gözüm kör mü? Bugünkü gibi süslenmediği zaman da güzeldi. İlk gördüğüm günü hatırlarım. O dümdüz saçları o soluk benziğiyle ince beyaz bir porselen biblo gibiydi. Bunu söyledin mi ona? Söyler miyim? Hemen beyaz porselenli bulaşık taşı gibi mi der rezil eder beni Daha neler Daha neler yok az bile söyledim Beni taştan yapılmış duygusuz bir adam sanıyor Ama gitmeden söyleyeceğim sandığın kadar odun değilim diyeceğim İyiden iyi aptallaşmışsın sen Geçmişi bırak da ona koymanın çaresine bak Bakamam Mary dünyanın en geçimsiz insanıdır Onunla bir arada yaşamak kirpiyle bir çuvala girmeye benzer İyisi mi ben de gider Tiffany ile evlenirim Hayatım nasılsın Değişiklik yok mu? Sana akdedron aldım. Ne yapmak için? Sahi daha bilmiyorsun gazeteye ilan vermeyi unuttum. Bu sabah yanlışlıkla uyku hapıyuttum. Çok yoruldun canım sağ ol. Ama ben akdedron alamam. Ya almazsan sonra... Komaya girerim değil mi onu diyeceksin. Ama nerede o günler? Neden? Ben yokken bir şey mi oldu? Ne olacak? Bob sabahtan beri bana bir şey söylemek istiyorsun söyleyemiyorsun. Yok canım. Benden saklayacağını sanıyorsun ama beceremiyorsun. İsmi hadi söyle nedir derdin? Uyusan da uyumasan da söyleyeceksin <gülüyor> Tiffany şekerim tutturma ne olur Peki senin yerine ben söyleyeyim Bu sabah bir de baktın ki Mary'i hala seviyorsun Aa, Öyle bir şey söyledin mi? Söylemedim tabi Söyleyemezsin ki Onun yerine seninle niçin evlenmemem gerektiğini anlatan uzun bir notuk çekersin Yok yok yok Niçin evlenmemeniz gerekiyormuş ee, Bob'un yerine ben merak ettim bir kere benden 13 yaş büyük. Aradaki farkı şimdi küçümsersiniz ama 10 sene sonra büsbütün artmış gibi gelir size. Üstelik zengin değil. Olacağı da yok. Alışa geldiğim elbise modellerini, vizon kürkleri bana alamaz. Saçma. Para meselesini aklıma bile getirmedim. <gülüyor> ne söyleyebilmem ki? Zahmet etme. Ben hepsini söyledim. Çörekleri getirdim. Hey Bob, bildiğim kadarıyla sütçü beygirleri ayakta uyuyor. <gülüyor> Çörek isteyen isterim reçel isterim peynir isterim açlıktan ölüyorum Mary uykusu açılsın diye baba ilaç getirdim almadı ölmek istiyormuş kim istemiyor ki Dörk, New Orleans uçağı kaçta geliyor musun yoksa ne olur bir daha söyle de inanayım ee, bu oyuncu ile tam şu sırada New Orleans'a gidilir mi niye gidilmesin Burada kar yağarken kim bilir oralar ne güzeldir. Hmm, kar yağıyorsa pencereleri kapamak lazım. Baba bu halde nasıl bırakırsınız? Nasıl mı bırakırız? Yere yatırır üstüne çarşaf örteriz. Oo, o kadar hain olmayın. Canım siz varsınız ya. Ben de gidiyorum. Aramızda her şey bitti. Aa, kavga mı ettiniz? Kavga barışırsınız, etmedik. Barışırsınız barışırsınız. Güzel güzel konuştuk. Bu işin yürümeyeceğine ikimiz de inandık. Aa, tebrik ederim. Önce siz mi çıkarsınız ben mi? Kimseyle bir yere gidemezsin. Gel buraya. B bırak. Bırak. Hey, delirdin. Aa. Gel buraya dedim. Hadi Meri. Bırak beni. Gir Aa, şu dolaba. Gir. Gir oraya. Aa. İşte oldu şimdi. Çabuk anahtarı ver. Aklın başında olsaydı başka türlü olmasını Aa. bilirdim. Ee, çok doğru. Aa, çok Aa, çok Aa. doğru. Şimdi de anahtarı bir pencereden aşağı atalım. Niye attın anahtarı ee, pencereden? Evet, o da oldu. Yutacaktım, büyük geldi. Meri, <gülüyor> Meri işitiyor musun beni? Hop anahtarı pencereden karların içine attı. Şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Nasıl olsa karlar bahara kadar erir. Şu şakayı bırakın, içinin gir çağrın bari. Bugün pazar her taraf kapalı. En çok senin için üzülüyorum. Dök, uçağın kaçacak. Dök, Dök orada mısın? Buradayım tabii. Geç kalacaksın. Durma, git. Hayır gitmem. Git, geç kalacaksın. Kuzum git. Sonra herkesi kızdıracaksın. Kızınlar, ne yapalım? Telefon ederim. Hastayım, ateşim çıktı derim. Yalanda değil, ateşim var ama bu saatte kimseyi bulamam. Den. Eh, gidiyorum gidiyorum Başka çare kalmadı Oscar aramızda aklı başında biz siz kaldınız İtfaiyeye mi telefon edersiniz ne yaparsınız bilmem ama onu buradan kurtarın Merak etmeyin Dostum merak seni et. gördüğüme sevindim gene beklerim Hoşça kalın. Bir şey unutmadın ya eh, İyi ki söyledin kitabım Anne münasebet kitabını bana verdin alamazsın Üstüne varmayın karışmam onu da aşağıya atar Ben de okumuş akıllı insanların arasına gireyim diye ta buralara kadar geldim Bob yedek anahtarın yok mu? Var var ama nereye koydun bilmem ki Tornavidayı getireyim de menteşeleri sökeyim. Mary! Mary! Uyumuş olmasın? Yok ee, yok. Yo. Öfkesinden dili tutulmuştur. Hay Allah! Neredeydi bu tornavida? Tornavidayı bırak. Al şu rehberi de çilingere telefon et. Ağadan başla. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi de çıkarmaktan korkuyorum. Ben gidiyorum. Faydası olsaydı kalırdım. Şekerim sen burada mıydın? Evet. Allah'a ısmarladık. Biliyor musun? Sahiden çok tatlı bir kızsın. Aa, biliyorum. Hoşça kalın Oskar. Güle güle. Rehberde bir çilingir numarası bulalım. Hah dur. Dur bakayım çevireyim şunu. Ha. Evet. Ay cevap yok. Başkasını deneyim. Dur bakayım. Ha. Brush. Tamam tamam bulduk. Gece gündüz açıkmış. Dur bakalım şimdi onu. Alo çilingir mi? E, ...afedersiniz bir kadını odaya kilitledim de tanıyorum tabii. Tanıyorum. Tanımaz olur muyum? Canım size ne? Hemen gelebilir misiniz? 71. sokak 91 numara. Teşekkür ederim. Ah tamam geliyor. İyi öyleyse ben de gideyim. Ne? Şimdi yalnız mı kalacağım onunla? Bir çilingir var ya. E, ne söyleyeceğim ona şimdi? Ne kadar az konuşursan o kadar iyi. Kuzum ne olur gitme. Olmaz dostum bu son sahneyi yalnız başına oynayacaksın ilk uçağa atlayıp dörtün peşinden gider mi dersin? Giderse tutar yeniden kilitlersin Kilitleyecek başka oda mı yok? Sen olmasaydın ben ne yapardım? Herkes öyle söylüyor Yarın telefon edelim ol Meri Meri Canım ne olursun cevap ver ah, Oturmaktan da korkuyorum Hayatım Hayatım ne olursun kızma Affet beni Seni çok seviyorum Başkasına gitmene dayanamadım. O kadar dişimi sıkayım dedim olmadı. Hey sen nasıl çıktın oradan? Yedek anahtar içerideydi. <gülüyor> Desene bunu da yüzüme gözüme bulaştırdım. Şimdi nasıl? Yedek anahtar içerideyken beni nasıl kilitlersin yatak odasına? Ha? <gülüyor> Ama iyi ki bu kadar şaşkınsın. Anlamadım. Anlamayacak ne var? İçeri girer girmez kapının arkasında anahtar olduğunu gördüm. İsteseydim hemen çıkardım. Hayatım. ...sen beyaz porselen bir biblio kadar güzelsin. Beyaz porselen mi? Sen... ...sen ne tatlı şeyler söylüyorsun. <gülüyor> Biliyor musun... ...en çok bu evi aradım. Ben de utanmasam tafile Delfiye'ye kadar... ...sürüne sürüne gelirdim ama... gene beni harcarsın diye korktum. Vergi dairesine şükret. Onlar olmasaydı Oscar çağırmazdı beni. <gülüyor> Hayatım... ...ben şimdi ne yapayım? Ne oldu gene? <gülüyor> Gözlerim kapanıyor. Ne zarar yok? Uyuyor. Uyuyayım mı? A ama...